que caste Merhaba kainat. Bugün 12 Nisan Cuma. Yıl 2013. Ay 4. Gün 102. Kasım 156. 1434. Hicri Cemazi'ye lahir 2. 1429. Rumi Mart 30. Fırtına. Günün tarihi. 68 yıl önce bugün 12 Nisan 1945'te ABD'nin 32. başkanı Franklin Delano Roosevelt kalp krizinden öldü. Yemek listesi gün 103, kabak kalyesi, pilav, patlıcan kızartması, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi I'm part Kes açık Radyo Burası 94.9 açıkradyo.com Ve Açık Gazete Haftanın son Açık Gazetesinin Açılışını yaptık Ömer Mada, Can Tombil ve Mert Öztekin'den Oluşan ekiple birliktesiniz Günaydın, günaydın. Bir Josephine Baker'a Josephine Baker'a ya da Josephine de Bir günaydın Diyelim açılışı da onun parçasıyla Yaptık J. Dözemur. Benim iki aşkım var. Birisi ülkem birisi de Paris diyor. Paris'te Amerikalı ama 1937'den itibaren Fransa vatandaşı olmuş ve çok ünlü. Hem ünlü bir şarkıcı hem dans dansçı. Kendisine Kara İnci, Bronz, Venüs ya da La Bacare deniyor. Sadece basit bir şekilde. O bir tek sayılıyor çünkü çok sayıda çocuğu evlat ediniyor ve dünya çocukları için büyük çalışmaları da var. İnsancıl faaliyetleri izli bilinen önemli biri. Onun ölüm yıl dönümü 12 Nisan 1975'te Josephin, Josephin Baker ya da Josephin Baker hayata veda etmişti. 1906 doğumluydu kendisi. ...onunla başladık... ...açılışımızı onunla yaptık... ...tarihte neler olduğuna bakacak olursak... ...Rus... ...ya da o zamanki adıyla Sovyet... kozmonotu Yuri Gagarin... ...dış uzaya... ...uzaya giden ilk insan... ...ve ilk... ...insanlı... ...yörünge... ...uçuşuna giriyor... ...Vostok-1 adlı uzay... ...aracıyla... ...1969'da bugün... İstanbul Kültür Sarayı açılmış Ayıda Operası ve Çeşmebaşı Balisi ile sonradan adını Atatürk Kültür Merkezi olarak değişecektir adı. Daha sonra da şimdi açılmasını bekliyoruz. Yenilenip epey bir zamandan beri kapalı. E, bin, 2010'da da Samsun'da adliye çıkışı Ahmet Türk'e yumruklu saldırı düzenlenmişti. Kürt liderlerden Ahmet Türk gün burnu kırıldı. Bunu da hatırlatalım. Bugünkü olaylara geçecek olursak, günümüzün haberlerine geçecek olursak şöyle bir toparlama yapabiliriz. Önemli e, iklimle ilgili önemli gelişmeler var. Bir iklim deklarasyonu imzalanmış. Ondan biraz da bahsetmemiz lazım. Bir çeşit manifesto gibi iklim değişikliğiyle baş etmek bu Amerika'da yayınlanmış bir şey 30'a yakın imza var ve bu kuruluşlardan geliyor 30'a yakın kuruluşun imzası Amerika'nın en büyük ekonomik fırsatları 21. yüzyılda iklim değişikliğini iklim değişikliğiyle mücadele etmektir diyor bu çok oldukça ilginç bir şey yani Temiz enerjiye geçelim. Yeni teknolojiler araştırma ve geliştirmelerle icat edelim. Ve bu Amerika Birleşik Devletleri her zaman öncülük etmiştir. Burada da öncülük etmek zorundadır. Yani öncülük etse iyi olur. Hatta bu bir zorunluktur diyorlar. Temiz enerji üzerine ve aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük şirketlerinden bazılarının isimleri var. 30'a yakın şirket var. İlginç bir şey. İlk defa önemli bir dönüş yani bunun fark edilmesine ilişkin. Tabi aralarında hiçbir enerji şirketinin olmadığı aşikar ama önemli yani. E galiba bu şirketlerin de aralarında e, hiçbir enerji şirketiyle doğrudan bağlantı olmayan kuruluşlar var. Çok olsa... iyi bilinen imzalar var işte. Yani aralarında dondurmacılar da var. Mobilyacılar da, var. mobilyacılar da var en önemlisi de belki yeni teknoloji yani bilgisayar teknoloji, yazılım teknolojisinde de ön plana gelenler de var kozmetik sanayi de var spor giyimi de var yani adidas da var ben Jerry's de var ikea da var intel var l'oreal var Levi Strauss var nesle var Stonyfield var, Timberland var, Symantec var, ee, şey var, kahve, ünlü kahve firması Starbucks var, Starbucks var. Loreal var, Patagonia var, Swissre e, en büyük şey şirketi e, sigorta daha doğrusu, reasürans şirketi var. İlginç, çok önemli bir gelişme e, takip etmek e, gerekiyor. Çünkü bir süreden beri zaten açık radyoda da çok kısaca da olsa sözünü ettiğimiz açık gazetede bir ekonomik bunun maliyetinin çok pahalıya patlayacağına ilişkin görüşler vardı. Ve bir dönüşüme doğru gidiliyor diye önemli bazı makalelerden de bahsetmiştik. İşte onlardan birisi. Bugün Sigorta şirketleriyle başlamıştı bu durum. Yani gözle, doğal olarak tabii. Gözle görülür bir şekilde hem Sendika kasırgası hem de dünyanın dört bir tarafında meydana gelen iklim olayları artık önüne geçilemeyecek bir hale geldiği için bu şirketler de bir an önce bu durumun önüne geçin diyorlardı. Şimdi sigorta şirketlerinden ziyade normal mobilya şirketleri, kahve şirketleri bu gibi şirketler de aynı talebi dile getirmeye başlamışlar. Evet evet. Bir Türkiye'den herhangi bir şey yok değil mi? Sadece Amerika Birleşik Devleti. Bu Amerika'da bu bir şey aslında Dünkü tarihli bir e, deklarasyon. Başlığı da çok ilgi çekici aslında. Çocuklarımızın geleceğini riske edemeyiz. Boş bir umut yüzünden yani bir, ça, e, bilim insanlarının büyük çoğunluğu yanılıyor gibi bir yanılgı, sahte umut üzerine çocuklarımızın geleceğini feda edemeyiz diyor. Çok çarpıcı bir başlık. Şimdi... E, e, Innovative nedir? Buluşlara dayalı, yeni buluşlara dayalı iklim ve enerji politikaları şirke, e, kuruluşu diye bir Business for Innovative Climate and Energy Policy BICEP diye kısaltılıyor. Bir, bir koalisyon bu ve bu şimdi demin sözünü ettim başlıkla deklarasyon yayınlamış çocuklarımızın geleceğini bilim adamları bir şey bilmiyor diyerek tehlikeye atamayız diyorlar. Ve e, her zaman yaptığımız şey bir kez daha yapalım, birlikte çalışalım ve öncülük edelim. Politikalar ne olur, a, politik fikirlerimiz ne olursa olsun çocuklarımızın geleceğini kurtaralım diyorlar. Tabii ki bir politik gündemi yok, politik bir ajandası yok. Ama yine de ajandası, şaşırtıcı bir açıklamada. Olması da beklenemezdi elbette yani. Ama koalisyon ne diyor? Kongreye iklim politikalarıyla ilgili yasalar çıkartın diyor. Çok ilginç aslında yani. Sumut bir talep de var. Var. Kendisi politika önermiyor ama yapın diyor ve şey demiş mesela büyük kuraklıktan da tabii bütün Amerika'yı kasıp kavuran kuraklık gıda krizine yol açacak ve ayrıca e, yalnız gıda krizi değil mesela tüt, e, pamuk sanayini de ...ciddi şekilde sarsıntı uğratmış bir durum. Oradan e, iklim bütün yönlerimizi, e, işimizin bütün yönlerini etkiliyor demiş. Mesela e, giyim şirketi Eileen Fisher adlı şirketin sahibi ve CEO'su olan Eileen Fisher... Çünkü 2012'de Sandy kasırgasında büyük zarara uğramış ve biz bunu görüyoruz artık sosyal ve çevresel bakımdan sorumlu bir şirket olarak pozitif değişiklikler yapmak istiyoruz. Ama tek başına yapamaz bunu iş alemi ve güçlü bir iklim konusunda güçlü tedbirler almak istiyoruz demişler. Şimdi bu enteresan tabii biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne işte gezegen elden gidiyor. Buna razı gelemeyiz ve bir an önce e, iklim politikalarını tutarlı ve e, istikrarlı iklim politikaları e, yürürlüğe konmalı, uygulamaya konmalı diye bir e, dilekçe sunmuştuk Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na. E, bayağı ilginç bir... Paralel var. <gülüyor> paralel talepler var. Bu, yani iş çevreleri siyah beyaz diye ayırıp geçmemekte çok büyük fayda var. Yani e, kongrenin iklim değişikliğini temiz enerji, yenilenebilir enerji, e, enerji verimliliği ve karbon emisyonlarında kısıtlama yapılması, karbon salımlarında kısıtlama yapılması için. Çağrı'da bulunuyorlar. Yani evet, hem... Çevre kuruluşlarının bugüne kadar yıllardır söylediğini şimdi iş çevrelerinden görmek hem de çok büyük çeşitlik 30 civarında şirketin koalisyonundan var ve temiz enerji seçmek zorundayız diyorlar. Evet. Yani hem çocukları için hem de şirketlerinin geleceği için de bu aynen, şeyler geçerli. Aynen. Bir de bu koalisyonun gücü ya da yapısı konusunda bir, bir bilgi var. Onu da aktaralım yaklaşık Amerika Birleşik Devletleri içinde 475 bin kişiye istihdam yani kişi istihdam ediyormuş bu 30 kuruluş ve e, ortalama da yıllık gelir olarak da 450 milyar dolar tutarında bir gelir sağlıyormuş bayağı ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Umalım ki sadece Obama hükümetinden bir şey beklemesinler de kendileri de bir şekilde harekete geçsinler. Ama oldukça şaşırtıcı bir hafta oldu. Bu haberi hem bu haber vardı hem de 4 gün önce Başbakan Erdoğan'ın Kızıldere'li konuşması vardı. Orada da insanlar güzel kokular sürünme yarışına girerken o atmosfer deliniyor. İnsanlar hırz, hızla, hırsla hız yapma peşinde koşarken buzullar eriyor. Şunu hepimizin görmemiz gerekiyor ve anlamak zorundayız diyordu Başbakan Erdoğan da. Büyüme ve kalkınma dediğimiz süreç böyle devam ederse ortada yaşanabilir bir dünya kalmayacak diyordu. Bu açıklamanın şaşkınlığını henüz üzerimizden atamamışken şimdi de bahsettiğiniz haber gerçekten bu haftayı oldukça şaşırtıcı bir hafta yaptı. Devamı da var aslında. İki tane bu konuda iki önemli haberim daha var. Onları da birbirinin ardına ekleyelim. Bir tanesi... Dünya çapında güneş enerjisi üretiminde, güneş pilleri üretiminde neredeyse uzaya çıkmakta olan bütün tavanı delmiş olan gelişmeler var. Ve yakında pozitif net pozitif enerji kaynağı haline gelecekmiş. Yani Stanford Üniversitesi'nde, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış saygın Stanford Üniversitesi'nde yapılmış bir araştırmada dünyadaki solar yani güneş panellerinden Üretilen elektriğin, bütün elektriğin ilk defa olarak e, onu üretmek için gereken enerjiyi aşmış oldu. E, hesaplanmış. Yani güneş enerjisi panelleri e, yapmak için, güneş pilleri yapmak, panelleri yapmak için harcadığın enerjiden daha fazla enerji üretmeye başlamış güneş panelleri bu çok önemli bir gelişme yani geri ödem ödüyor artık ve 2015 ile 2020 arasında <gülüyor> endüstrinin ayağa kalkması için bu güneş enerjisi endüstrisinin ayağa kalkması için gerekli enerjiyi <gülüyor> yerine getirecekmiş yani büyük bir eksponansiyel bir <gülüyor> affedersiniz e, eksponansiyel bir enerji e, yükseliş gösteriyor. E, Avustralya'da 1 milyon evin ve iş yerinin binanın tepesine yerleştirilmiş durumda. Ve e, yani muazzam miktarlarda e, Şili'de, Dominik Cumhuriyeti'nde yani Latin Amerika'da ve Karayipler'de bu ay itibariyle Meksika'da çok büyük gelişmeler olduğu tespit edilmiş güneş enerjisi konusunda. Ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da da 1 gigawatt bu yıl e -lık bir şeye, yani üretime ulaşılması bekleniyormuş gibi. Bu 6 katlık bir artışı ifade ediyor. Çok ciddi bir gelişme var ve önümüzdeki birkaç yıl içinde total net pozitife geçecek toplam ve çok da ilginç bir şey. Yani bu bedava bir yakıt ve sonuç olarak giderek fabrikalarda ve laboratuvarlarda solar panel teknolojisi yapanlar onu e, kullandıkları enerjiyi aynı kaynağı, kaynakla besleniyor olacaklar. Yani e, John devri daim makinesi ne bu kadar yaklaşabiliyoruz ancak işte. Ya öyle demeyin mesela şey var, e, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından gelen bir açıklama var. Taner Yıldız, e, 6. Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı açılışında konuşmuş dün. Ve e, Türkiye bugün AB ülkelerinin birçoğunun 5-6 yıllık büyümesine denk gelen bir çalışmayı büyü, bir büyümeyle gerçekleştirebiliyor bir yıl içerisinde demiş. O yüzden bizim gelişen ekonomimize enerji arzıyla alakalı her türlü yapım, yatırımı yapmak durumundayız demiş. Zaten bunlar önceden de söylüyordu kendisi sık sık tekrarlıyordu. E, ama bundan sonra bunlardan daha önemlisi... Yenilenebilir kaynaklarla bunu yapmak zorundayız demiş ki bunu da uzun zamandır duymuyorduk evet, Enerji Bakanı'ndan. Büyük bir dönüşüm var. Yani mesela Avustralya'da %100, 2030'a kadar kaç yıl var? 17 yıl var. Evet. 2030'da %100 yenilenebilir enerji maliyet olarak gayet uygun hale gelecekmiş ve özellikle Rüzgar ve güneş enerjisinden bir de biyo yakıtlardan bahsediliyor yani çok az e, yani ağırlıklı olarak rüzgar ve güneş enerjisi az hidroelektrik ve biraz da biyoyakıt deniyor ve Avustralya'da kömürden ve doğalgazdan şu anda daha ucuza geliyormuş rüzgar enerjisi. Böyle de bir haber var. Bu da yepyeni. 10 Nisan tarihli bir haber. Energy Policy adlı bir dergide çıkmış durumda. Enteresan değil mi? Evet. Tabi bir de öbür tarafları var. işin. 22 yardlık şey, foot yani 6,5 metrelik bir yarık bulunduğu görülmüş bu Pegasus petrol boru hattında Arkansas'da Mayflower şeyinde ve büyük ağır yağmurlar da gelmiş ve böylece o katran kumu diye adlandırılan ağır petrolün sokaklarda böyle mahvedici bir şekilde ortalığı dolaşması ee, ve ödül de aldı ya hani güvenlik ödülü aldı. Kendisi şirket. kendi, kendi kendi şirket. kendine ödül verdi. Evet, evet benzeri. Onlardan sanılandan çok daha vahim olduğunu da gösteriyorlarmış. Burada Exxon ilginç bir şey. Evet. <gülüyor> evet, Exxon Mobil'in bu Arkansas'daki e, ham petrol akışı, Tar Sands denilen işte akış. E, işte bir de güvenlik ödülü verdi. Aynı hafta içinde, bir hafta içinde e, şeyde bir e, CEO'su bu şirketin 700 bin dolarlık bir ...gelir elde ettiği de açıklanmış. Burada bir yanlışlık var diyorlar. Neden? Nasıl bir gelir elde etmiş peki? İyi işletme yaptığı için... Ödülü, ...kendi kendine ödül verdiğiniz evet. zaman... ...şirketinizin değeri artıyor mu? Evet artıyor. Vay canına nasıl bir sistem bu i̇şte acaba? İşte böyle şirketlerle... ...farklı şirketler arasında... ...çok ciddi bir... ...farklılık da giderek... ...göze çarpmaya başladı. Ama çok başladı. mantıksız değil mi? Yani Şirketiniz bir kaza yapıyor... Bu çevre felaketine neden oluyor. Sonra dışarıdan e, kendi paravan örgütlerinizle beraber kendinize ödüller veriyorsunuz. Çevre konusunda duyarlılık adına. Ve bu da Güzel sizin şirketinizin e, ve bu da sizin şirketinizin değerini arttırıyor. Evet, 700 bin dolarlık bir ek gelir elde etmiş. İlginç bir şey. Şey de bu arada Monsanto'da Monsanto'nun büyük yani bütün tohumlar ve kimya şirketi işte tohumlara da e, genetik bakımdan değiştirilmiş, genetiği değiştirilmiş tohumlara da e, müdahale etmişti. Fakat yeni bir rapor çıkmış. Food and Water Watch diye. <gülüyor> bu dünyaya sakkarini, DDT'yi, Agent Orange'ı ve genetiği değiştirilmiş tohumları hediye eden bu şirket Ondan sonra sadece e, görünen buzun, buzdağının görünen yüzüymüş aslında. Büyük bir etkisi olduğu açıkça ortaya çıkmış şey üzerinde. Evet, Türkiye'deki, Amerika'da parlamento filan üzerinde. Türkiye'deki GDO'lu ürünlerin konusu da aslında buzdağının görünen kısmı gibi duruyor. E, GDO tartışmalarına Uzmanlar şöyle diyorlarmış. Tarım Bakanlığı'nın hayvan yemlerinde belli oranda GDO'ya izin vermesi süreci kontrolsüz hale getirmiş. Bu süreci kontrolsüz hale getirmiş. Türkiye bundan önce de yüz binlerce ton GDO'lu pirinç başta olmak üzere farklı ürünler sokuluyormuş. İtal domates, mısır ve çeşitli tatlılarda da GDO'lu olduğu söylüyormuş uzmanlarda evrensel gazetesine göre. Ne olmuştu? Önce Mersin'de Mersin Limanı'nda 23 bin ton pirinçe el konulmuştu GDO olduğu, olduğu gerekçesiyle. Ve bundan ötürü de 8 kişi tutuklanmıştı. Bunun hemen arkas akabinde de Tekirdağ'da böyle bir e, ithalat ürününe el konuldu. Şimdi e, Gümrük ve Ticaret Bakanı yazıcıdan bir açıklama gelmiş. Yazıcı e, bu süreci de onaylamış. Ama aynı zamanda e, Gıda ve Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ise son yakalanan ele geçirilen pirinçte GDO olduğunu söylemiyormuş. Böyle bir duruma rastlanmadığını söylüyormuş. Evet. ama gene buzdanın görünen kısmı durumları Türkiye'deki GDV'li ürünler konusunda da varmış evet var ve, ve şimdi o zaman e, kısaca e, Türkiye'deki 4 büyük 4 hatta 5 yetkili ağızdan yapılan açıklamalar ve bunların arasındaki çelişkilerden de bahsedebiliriz ama ona geçmeden bir de Avrupa'ya saran at eti skandalının derinleşmekte olduğunu çok derine gitmekte olduğunu söyleyelim Hollanda'da yetkililer 50 bin ton eti piyasadan çekmişler CNN Türk'ün haberi ve Avrupa genelinde 370'in üzerinde şirketin karardan etkileneceği ve Hollanda'da bunların sadece 130'u sadece Hollanda'daymış atlar için ağrı kesici olarak fenil butazon adlı kimyasal ilacında atlar da atlarda ağrı kesiciymiş insanlarda ağrı kesmenin dışında bazı etkileri de oluyor mu bilmiyorum Yemeklere karışıyormuş ve insan sağlığına zararlı deniyor. 50 bin ton. Muazzam bir rakam değil mi 50 bin ton? Evet 50 bin ton muazzam bir rakam. İki ithalat ve ihracat firmasının ülkeye getirdiği 50 bin ton eti piyasadan çekmiş. Büyükbaş hayvan üzerinden düşünürsek 50 bin hayvan öldürülmüş oluyor bu durumda yani etlerinden ötürü ve bu etlerde kullanılamayıp atılacak galiba yani yenilmeye batılacak. Bir tondan da fazla gelir, yani az gelir. Az gelir. Evet. Yani, yani ben en yüksek şey. 100 bin edeyim. hayvan filan diyebiliriz büyük hayvanlar üzerinden düşünürsek. Evet. Gdov'u pirinç te Tekirdağ ve Manisa'da da çıktı. Üç bakliyat devinin de göz altında olduğu söyleniyor ama bakan farklı konuşmuş. Farklı konuşan epey. Bakan ve yetkililer var. Öncelikle Erdoğan Bayraktar'ın bir açıklamasıyla evet, başlayabilir. Bu aslında Tonyalılara kötü bir haber. Niterlide taşıyor aynı zamanda Tonyalı dinleyicilerimiz, Trabzon Tonyalı dinleyicilerimiz için gayet kötü bir haber bu. Ilçelerine çimento fabrikası kurulmasına karşı çıkarak engel olan Tonyalılara Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar darılmış. Artık Tonya Tonya'dan evrak gelirse imzalamam demiş. Sadece darılmıyor bir de cezalandırıyor. Küsmekle kalmamış, cezalandırıcı bir etkisi bir şey yapmış. Yani halkın, yöre halkının çimento fabrikası yapımına karşı çıkınca kendisi de bir, kendisi oralardan mı bilmiyorum nereden geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı. Bayraktar. Tonya'ya bir yatırım getirmek istedik. Karşı çıktılar. Benim önüme bundan sonra Tonya ile ilgili bir evrak gelirse imzalamayacağım demiş. Böyle bir yetkisi var mı? Keyfi böyle bir şey Bakın, yapmaya. Bakın şöyle bir şey yapıyormuş. Hatta Erdoğan Bayraktar. Ona buna yalvarıyoruz. Aman gel Trabzon'a yatırım yap diyoruz. Birileri karşı çıkıyor. Trabzon'un insanı Tonyalı kardeşlerimize karşı çıkanlara absorbe etmeliydi diyor. Yani Trabzon ya da Tonyalıların ne istediğini Tonyalılardan çok daha iyi biliyor. Onların evet. yararına neyin olduğunu. Vali Bey'e de söylemiş. Eğer gelirse ben senden rica ediyorum imzalama kalsın o iş demiş. Evet yalnız böyle bir şey yapamaz. <gülüyor> Yetki aşama olur ve e, suç duyurusuna yol açabilir. Böyle bir şey yapmaya yetkisi yok. Yani, o kan, hukuk devleti burası bildiğimiz kadarıyla. Kanuni işlemleri... E, canın istediği yere, keyfinin istediği gibi farklı uygulayamaz yöresine ve şeye. Yani bu bir idari ve hukuki işlemdir. Bir de nasıl bir bürokratik bir yapı bu? Yani eğer gelirse senden imzalanma rica ediyorum, kalsın o iş deyip böyle elinin tersiyle sanki işi itiyormuş. Bir diğer taraftan da insanlara yalvarıyormuş. Kendi tabiriyle ona buna yalvarıyormuş. Aman gel Trabzon'a yatırım yap diye. Böyle bir bürokratik -hukuk süreç işliyormuş galiba bakanın kürtelerinde... kafasında ve siyasal bilgiler gibi e, hukuka ağırlık veren de e, müfredatın bulunduğu üniversitelerde ilk hukuk derslerinde okutulan şey, kural nedir biliyor musun? Kanunun en temel, e, hukukun en temel ilkelerinden biri idarenin hiçbir eylem ve işlemi denetim dışı, yargı denetimi dışında kalamaz. Dolayısıyla bakanın e, bu böylesine bir e, keyfi e, kendi istediği yani halkın yararını olduğunu düşünüyor olabilir. Ama bunun hiçbir e, şey yok. yani gerekçesi olamaz. bakan Erdoğan Gerçekten. Bayrak'tar bu şekilde bir hem konuşma yapması çok sakıncalı hem de asıl böyle bir şeyin önünü açarak e, tamamen hukuk devletini ciddi şekilde. Tehlikeyi atar, kanun önünde herkesin eşit her yörün eşit olduğunu da e, unutmuşa ya da hiç öğrenmemişe benziyor. Bunun e, sonuçları ne olacak merakla bekliyorum. Diğer açıklamaları birazdan veririz. Açık gazet. Moneymaker adlı şarkıyı Türküyü dinledik Blues aslında Blues dünyasının Önemli gitarist ve şarkıcılarından Hound Dog diye bilinen av köpeği diye bilinen Taylor Hound Dog Taylor 12 Nisan 1915'te doğmuş 1975'te 60 yaşında Hayata veda etmiş önemli bir Müzisyen de onun doğum gününü kutladık Asıl adı Theodore Roosevelt Hound Dog Taylor ee, böyle e, siyahilerin özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde e, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlarının da adını aldıkları Washington gibi isimleri ya da iki tane Roosevelt e, isimli e, şey var. Amerikan başkanı birisi yüzyılın başında 19, 20. yüzyılın başında gelmiş olan e, Theodore Roosevelt ve onun adını almışlar. İşte onunla ilgili bir blues parçası çalmak için böyle bir gerekçe kullandık. Şimdi devam edeceğiz. Açık Radyo burası. 94.9 AçıkRadyo.com Ve açık gazetede çeşitli açıklamalara yer veriyorduk. Birbiriyle çelişen. En çarpıcı açıklama deklarasyonsa aralarında Nike, Starbucks ve Intel gibi çok büyük şirketlerinde bulunduğu Amerikan şirketlerinden üç düzinesinin yaklaşık olarak çocuklarımızın geleceğini riske edemeyiz. Bir sahte umutla bilim dünyasının büyük ezici çoğunu yanlış biliyordur diyerek olmaz. Iklim değişikliği konusunda kongreden Hemen yenilenebilir enerji ve <gülüyor> bu tip e, temiz enerji politikaları benimsenmelidir diyen bir raporu da okuduk. Çok ilginçti. Şimdi arkasından... Hangi yetkilinin açıklamasını istersiniz? Serimizde bolca açıklama var. Ama bir de araya şeyi de koyalım. E, on binlerce Kolombiyalı e, fark gerillalarına karşı orada da bir önemli bir iç savaş de 60 yıldan beri ne kadar zamandan beri devam ediyor <gülüyor> ee, ve 10 binlerce kişi şeye gitmiş e balonlar beyaz giymiş insanlar büyük bir gösteri yürüyüş yapmışlar barış için barış yürüyüşü Türkiye'yi de yakından İlgilendir, ilgisini çekecek bir haber aslında. 1964'ten bu yana devam ediyormuş bu silahlı çatışma, örgüt ve devlet arasında ve yaklaşık 600 bin kişinin de hayatına mal olmuş. 60 yılda yani, değil mi? 1964, işte 50, 50 yıl, tam yarım yüzyılda 600 bin'den fazla insanın, yani ruhi ve sakat kalma durumlarını bırakıyoruz sadece. ...bizzat ölmüş olduğu tahmin edilen insan sayısı. Evet artık şey istiyorlar. Barış istiyorlar ki bu barış isteyenlerin, bu kortejin, bu yürüyüşün başında da... E, ...gazi olarak nitelendirilen savaş mağlulu insanlar da var. Kollarını, bacaklarını kaybetmiş ve kortejin en başında yürüyen bu insanlar da var. Aynı şekilde onlar da bu barış sürecini desteklediklerini açıklamışlar. Evet önemli bir haber de bu. Bunu da söyleyelim ve devam edelim. Açıklamalara devam edelim şimdi. En ilginç açıklamalardan biri şeyden, Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan gelmişti. Onu söyledik. Erdoğan Bayraktar artık e, Tonya madem Trabzon Tonya madem bir şey istemiyor çimento fabrikası yapılmasına karşı çıkıyor. Halbuki yatırım yapıp kalkınmayı ne güzel benimseyeceklerdi diye düşünüyorlar. Ben de onları cezalandırıyorum. Valime de söylüyorum şey yok diyor. Vakkal da söyleyeceğim ekmek vermesinler dememiş ama valiye de söylüyorum herhangi bir evrakı oradan imzalamasın diye hukuk dışı bir talimat verdiğini kendisinin de hukuk dışı işler yapacağını söylüyor. Bu açıklama artık Tonya'dan evrak gelirse imzalamam diye hakkı asla olmayan, görevliler arasında yer almayan bir tehdit savurmuş. İkinci bir açıklama, bu GDO meselesinde genetiği değiştirilmiş organizmalar, genetiğiyle oynanmış organizmalar, pirinç tartışması, o da çok büyüyor zaten tartışma filan değil, büyük bir skandale dönüştü, hatta biyolojik terör bahsediliyor ve o sebeple pek çok büyük, büyük firmalarında tutuklanmasına giden e, firma temsilcilerinin de tutuklanmasına giden pek çok haber okuduk dünden beri ve bugün de devamı geliyordu. Evet e, GDO'lu pirinç tartışmasında Gümrük Bakanı ve Ticaret Bakanı Hayat Yazıcıoğlu e, Tekirdağ'da GDO'lu ithalat yapıldığını söylüyordu. Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'de pirinçte GDO olmadığını söylüyordu. Hangisi doğru? Bilmiyorum ikisi de bakan. İkisi de e, hükümetin yetkili bakanlar kurulu üyeleri değil mi? Evet. Yani Gümrük ve Ticaret Bakanı yazıcı e, genetiği değiştirilmiş organizma ithalatı yapıldığını söylemiş. Biyanet'ten aldığımız bir haber bu. E, Tekirdağ'da bu tür ithalat yapıldığı bilgisine ulaşıldı diyor. Bir takım tutuklamalar var ve çok ağır suçlamalarla aslında yani biyolojik terör yapıyor halkın sağlığına karşı halkı öldürüyorsun hastalandırıyorsun tartışmaları var ee, biz gümrük kapılarımızda e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz koruyucu kollayıcı Mersin'de olaylarla ilgili savcının gizli kararı var yargı süreci devam ediyor başka limanlardan başka yerlerden ithalat olmuş mu sorusuna da evet diyor mesela Tekirdağ'da da oldu diyor yalnız Mersin'de değil diyor yani ülkenin güneyinde de batısında da gümrük sınırlarının bulunduğu yerde deniz sınırlarının ya da kara sınırlarının bulunduğu yerde gümrüklerin bu ürünlerin ne olacağına dair de kolluk görevini de gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlüğü emniyetle koordinasyon içinde yürütüyor özel kanun da var, yargı sonucu kanun çerçevesinde değerlendirmeleri yapacağız demiş. Evet, yani şöyle bir durum var. E, gazeteciler sormuşlar Tarım Bakanı e, Mehdi Eker'e e, yani pirinç, e, pirinçlerde G'de yok diye sormuşlar. E, yok mu diye sormuşlar. O da yok cevabını vermiş. E, benim size Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak söylediğim şey şu, vatandaşlarımız o pirinçleri güven içerisinde tüketebilirler demiş. Neden? Çünkü ee, ne Türkiye'de ne de dünyada GDO'lu pirinç üretimi söz konusu demiş. GDO'lu pirinç yokmuş. Bakan söylüyor. Bazı araştırmalar yapılmış doğrudur ama bunlar böyle tohum haline getirilip geliştirilip satılıp bundan pirinç üretilip dünyada bunun yayılmasıyla alakalıdır. Ee, e, şu an itibariyle böyle bir şey yok. O nedenle vatandaşın endişe etmesine gerek yok demiş. Biz acaba iki bakanı yani aynı pirinç ve GDO genetiği değiştirilmiş organizmalı pirinçten bahsediyor Başka bir ürün değil değil mi söz konusu olan? Hayır pirinç. Yani mısırdan falan bahsedilmiyor. Her iki bakanda biri gümrük ve ticaret bakanı birisi de tarım bakanı, tarım ve hayvancılık bakanı birbirine tavan tabana zıt şeyler söylüyor. En iyisi bir araya getirelim. Aralarında konuşup bir kararı versinler. Var mı yok mu? İthal ediliyor mu, edilmiyor mu? Gdolu pirinç oluyor mu, olmuyor mu? Bu da çok değişik bir. Bakanlar durum. mı karar verecekler? Gdolu yuruncunun, Gdolu pirincin olup olmadığını? Yoksa Hayır, bir bakanlar bir açıklama yapacaklar. Tabi böyle bir açıklama bekleniyor. Yapılarsın. Onlar karar vermese bile. Fakat bir başka açıklama daha var. O da bakan değil ama önemli bir yetkilisi hükümetin. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Hüseyin Çelik o. Ünlü sinema eleştirmeni Hüseyin Çelik de diyebiliriz aslında yaptığı bu açıklamasından sonra. Emek sineması için yapılan eylemlerin, eyleminin sabotörler tarafından. Sabote edildiğini DHKPC olduğunu da söylemiş ...sinemada zaten mezbelelikti demiş. Ee, eğer bu şey ...1925 yıllığına bir firma tarafından... ...kiralanmıştı... E, ...1993'te... ...eğer bu şahıs kullanma hakkı... Kendisine olan bu ...kendisinde olan bu binada... ...böyle bir tasarrufta bulunuyorsa... ...üçüncü şahısların... ...gidip de ona dayatmada bulunması... ...söz konusu olabilir mi demiş... Yani emek sineması eylemi de yoktur demiş. Dördüncü kata taşınacak demiş. Büyük biliyorsunuz e, sinema festivalinin de bulunduğu sırada önde gelen sinemacıların 300'den fazlası hatta 350'si tarafından ciddi bir e, hem kültürün yok edildiği hem de bu binanın yok edilmekte olduğu ve şeyin de doğru olmadığını bizzat çekilen fotoğraflarla gördüklerini söylüyorlar. Binanın korunmasının söz konusu olmadığını. Mesela... İçerinin yontulduğunu bir şekilde e, kepçeler vesaire yardımıyla yontulduğunu ve sinema eleştirmenlerinden sinema yönetmenlerine, sinema severler, sinema işçilerine kadar herkesin bu e, dönüşüm denilen i, i, aşamaya karşı çıkmasıyla beraber geçtiğimiz hafta sonunda Kentsel neler olduğunu dönüşüm, evet. neler olduğunu gördük. Bu insanlar karşı çıkıyorlardı buna. Fakat bu karşı çıkışa karşı e, sinemanın mezbelelik olarak söylemesi de bakan e, pardon genel başkan yardımcısı AKP genel başkan yardımcısı Hüseyin Çeliğ'in de kendi tavrını ortaya koymuş oluyor galiba. E, eylem yapan sanatkarlarımızın Belki son derece iyi niyetle masumane yapılmış eylemi de başta DHKPC olmak üzere halk evleri ve bazı marjinal gruplar tarafından sabote edilmiştir diyor. Yani o polis gazına maruz kalan aralarında uluslararası sinema şahsiyetleri başta Costa Gavras olmak üzere bulunan kişilere girişlenen saldırıda da bu provokasyonu rolü olduğunu söylüyor. Ve üçüncü şahısların... E, yani çok ilginç bir açıklama yapmış. E, masumane yapılmış eylem de olsa anlamadılar diyor sanatçılarımızın demokratik hak kullanarak yapmış oldukları bu eylem onlar tarafından şiddete bulaştırılmıştır diyor. Hangi şiddet olduğunu yani oradaki şeylerin filmlerini gördük hatta orada yer almış olan onun içinde yer almış olan insanlarla radyoda yaptığımız konuşmalar oldu. Tamamen barışçıl, hiçbir şiddet kullanılmayan bir eyleme karşı polisin aşırı bir kuvvet kullandı, güç kullandı ve bunun üzerine işte göz yaşartıcı gaz attı. Ve dört kişiyi de gözaltına aldı, sonra serbest bıraktı. Evet. Şimdi bu DHKP-C ve diğer halk evleri, sabotörleri Nerede? yani anlamıyorlar bu insanları demek istiyor bakan. iyi niyetliler ama kavrayamıyorlar aralarına sabatörler karışmış olduğunu. Bir de binanın korunduğunu korunması için yapıyorlar diyor ama orası da mezbelelik diyor. Anlamıyorlar. Onu da anlamıyorlar diyor. Bir üçüncü anlamadıkları şeyden de bahsetmiş. Yani ben çıkarım yapıyorum. Teşebbüs tasavvur, tasavvur diye yazmışlar ama tasavvur tasarruf olacak. Özgürlüğü diye bir şey var. Eğer bu şahıs kullanma hakkı kendisinde olan bir bu binada böyle bir tasarrufta bulunuyorsa dışarıdan üçüncü şahısların gidip de ona dayatmada bulunması söz konusu olabilir mi? Demiş. Bu da e, hukuk devleti içinde e, tıpkı diğer e, bakanın çevre ve şehircilik bakanının söylediği gibi bir çok temel bazı ilkeleri ihlal edilen yani kültür kültürel varlıkların korunması ile ilgili pek çok kanun ve nizam var ve onları da hiçe sayan bir açıklama yapmış oluyor Hüseyin Çelik. Evet, bir, de, bir diğer taraftan da terörün ya da terör başlığı altında yapılan açıklamalarında jargonu değişmeye başladı sanki yani. bir öteki Yeni bir öteki yaratılıyor. Konu aynı olsa da bu tehlike aynı olduğu söylense de DHKPC gibi bir unsur artık. Bu tip açıklamaların başrolüne, başrolüne gelmeye başladı. Onlar da yaptıkları eylemlerle bu başrolü gelişte ekmeğine yağ sürmüş gibi bir durum ortaya çıkardı. Büyükelçilik saldırısından sonra gibi. Ama yani yeni bir ötekiyle de karşı karşıyayız. Artık bu tip eylemlerde doğrudan DHKPC sorumlu tutmak da önümüzdeki bu tip demokratik eylemlerinde, demokratik eylemlerde de neler olacağına dair birkaç ipucu da verebilir galiba. Bakalım göreceğiz. Evet. evet. Bu arada bir son bir açıklamada var yetkililerden. O da Sağlık Bakanlığından. Bir bir süredir oldukça tuhaf, en hafif teriminiyle tuhaf diyebileceğimiz bir tartışma ceryan etmekteydi. Pek detayına girme e, girmek istememiştik, fırsat da bulamamıştık doğrusu isterseniz ama Sağlık Bakanlığı'nın internetteki sitesinde logoda Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan TC ibaresi yokmuş. Bu işte büyük bir tartışma ve neredeyse kavgaya varan bir didişmeye yol açmıştı. Fakat TC geri dönmüş. T NTV, MSN haberi. TC ibaresi geri dönmüş. Resmi internet sitesindeki logonun altında yer alan Sağlık Bakanlığı yazısının başına da TC ibaresi konmuş. Evet şöyle bir şey var. Ee, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun talimatıyla bakanlığın internet sitesinde TC ibaresi geri konmuş. Ve... Böylece o, o Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı olduğu da açıklığa kavuşmuş. Evet yani bu ayrı bir konu ama Müezzinoğlu'nun bazı açıklamaları var. Sağlık Bakanı. Bu ülkenin TC'siyle hiç kimse oynayamaz demiş bu tekrar geri konulduktan sonra yani bu açıklamayı yapan kim ya yani bu uygulamayı yapan kimdi Sağlık Bakanlığı değil miydi Evet ama gözünden kaçmış olabilir Sağlık, e, Sağlık Bakanlığı, Bakanlığı internet sitesi Sağlık Bakanlığı'nın hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı bunları teker teker geri almaya başladıktan sonra bu ülkenin TC'siyle ile hiç kimse oynayamaz demeye mi Nasıl bir gerekçe vardır acaba onu çıkaramadım açıkçası Kendisinde yıllarca Haymat Laws yani vatansız yaşadığını hatırlatmış. Bunu da altını çizmek için söylemiş. Bu ülkenin TC'siyle hiç kimse oynayamaz demiş. Yani Emek de... sineması ile alakalı çok ufak bir hatırlatma yapılabilir. Yani tekrardan bir eylem düzenlenecekmiş. Barışçıl bir eylem düzenlenmesi isteniyormuş. 14 Nisan pazar günü saat 4'te Emek sinemasının önünde buluşulacakmış. Bunun da bilgisini verelim. Evet Taksim'le ilgili eylemi de programın sonunda tekrar hatırlatarız. Yarın 12'den başlayarak Taksim'de de Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği'nin de öncülüğünde bir festival var Taksim Projesi ve Taksim Gezi Parkı Festivali var. ''Bu festival hiç bitmeden devam edecek, eylemler zincirimizin ilk halkasıdır.'' diyor. O gün orada birlikte ayağa kalkacak, birlikte şarkılar söyleyip eğlenecek on yüz binler, biz halkın kararlı ve inancının işareti olarak görülmelidir. Baharla birlikte Taksim Gezi Parkı'nın nasıl yeniden doğacağını, filizlenip dal budak salacağını, çiçeklenip şenleneceğini, tüm dünya hayranlık ve şaşkınlıkla takip edecek.'' demiş adını paylaşmaktan alan suyun taksim edildiği beldemizi su gibi bereketli ve barışın, huzurun aşkın paylaşıldığı bir diyar olarak dünyaya duyuracağız diyorlar. Festival hakkında 12'den başlayarak çok sayıda grubun da katılacağı, müzik grubunda da katılacağı büyük bir konserler dizisi var. E, Jonglörler, sokak müzisyenleri performanslar 11'den başlıyor. 18'de de konser başlıyor. Konserde yer alacak sanatçı ve gruplar arasında bulutsuzluk özlemi Taner Öngür ve av Avam, Yaşar Kurt, Yasemin Mori, Büyük Ev Ablukada, Korhan Futacı ve Kara Orkestra, Sattas Reggae Band, Karnaval İstanbul, Luxus, Yolda, tahribat İsyan, gibi gruplar var. Ayrıca Çıplak Ayaklar Kumpanyası, Entegre Sokak Tiyatrosu, Kabile Jonglör ekibi, Candan Baş dans sanatçısı ve Pandomim sanatçısı İker Çetire gibi e, isimlerinde bir arada yer alacağı bir büyük konser ve şenlik var işte, festival var. Sokak müzisyenlerinde yer alacağı belirtiliyor. Bu da Taksim meselesi de. Önemli yarın 11'den itibaren deniyor. Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği'nin. Evet, iki dakikamız kaldı. İkinci yarım saatimizin bitmesine ama... ...Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri olan... ...dün itibariyle dördüncü yargı, yargı. paketinin... Evet. ...yasallaşması konusu vardı. Dördüncü yargı paketi olarak bilinen... ...insan hakları ve ifade özgürlüğü bağlamında... ...bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair... ...kanun tasarısı kabul edilerek yasallaşmış. Yasallaşmış, pardon... Kanunla Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne açılan tam yargı davalarında talep edilen tazminatın daha yüksek olduğu dava devam ederken anlaşılması durumunda davacıya talep edilen miktarı arttırma hakkı gibi durumlarda, e, haklarda tanınıyormuş. Tazminat arttırma hakkı bulunuyor biraz önce dediğim gibi. Basın açıklamalarıyla alakalı bazı şeyler var. Yani evet. dördüncü pakete özgürlük rötuşu yapıldığında belirtiyor taraf gazetesi. Şöyle bir durum var. Terörle Mücadele Kanunu'nun 6. ve 7. maddelerinin ikinci fıkralarını değiştiren bir önerge vermiş AKP. Böylece maddede yazılı suçların yanı sıra ayrıca örgüt üyeliğinden ceza verilmemesi hükmü. En önemli tartışma konusu yaratan ve büyük itirazlara uğrayan noktalardan biri herkesin sürekli olarak terör örgütü üyeliği ile ilgili yargılanması istemiydi burada ve yüzlerce kişiye umut doğduğu belirtiliyor. Başta paralı eğitimi protesto gösterilerinde tutuklanan öğrenciler olmak üzere KCK'lılar, sendikacılar ve hapisteki avukatlara özgürlük umudu doğdu diyor. Ama ama bir, bir taraf kasetinde yazıyor mu? KCK'lılara özgürlük umudu doğdu yazıyor, yazıyor mu? Yazıyor. E, bakan KCK yararlanamıyor açıklaması yapmıştı. Sadullah Ergin meclis kulisinde gazetecilerle konuşmuş. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişilerin e, ayrıca örgütle üye olmak suçundan da yargılanması, cezalandırılması hükmünün terör örgütleri de dahil tüm silahlı örgütler hakkında uygulanması e, konusunda soruları yanıtlamış. Ve, ve dördüncü yargı paketi KCK'yı e, kapsamıyor demiş. Evet kapsamıyor demiş böyle bir açıklama yapmış. Ondan sonra da peki Erganekon diyenleri de bilmiyorum ona da siz bakın demiş. Biraz, Nasıl anlamadım? Yani ne demiş? Ergin bir gazetecinin Ergenekon'dan yargılananlar e, bu, bundan yararlanıyor mu sorusuna bilmiyorum ona da siz bakın demiş. <gülüyor> Gazetecilere. Böyle evet, bir bugün yani demiş. çeşitli yetkililerin ağzından bu 6. ilginç açıklama olarak karşımıza geliyor. Halkı askerlik hizmetinden soğutacak etkinlikte teşvik ve telkinde bulunanlara veya propaganda yapanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilmesinde suç unsurunun askerlik hizmetini yapanları firara sevk edecek veya askerlik hizmetine katılacak olanları bu hizmeti yapmaktan vazgeçirecek şekilde teşvik ve telkinde bulunmak şeklinde değiştirilmesi gibi bir durum söz konusuymuş. Yani ince bir çizgi var o ince çizgide. Çok ince bir çizgide bir başka noktada var. Vatan Gazetesi'nde bugün aynı konuyla ilgili olarak çok ilginç köşede kalmış bir haber gibi gözüküyorsa da oldukça önemli sayılabilir. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlikte meclise getirdiği bir teklifle ana iktidar ve ana muhalefet partisinin dördüncü yargı paketiyle kabul edilmiş olduğunu görüyoruz. Yani ihaleye fesat karıştıranlara da af geliyormuş. Kamu ihalesine fesat karıştıranlar cezaevine girmekten kurtulmuş detayını Görmek isteyenler Vatan Gazetesi'nin internet sitesine e, girebilirler ya da Vatan Gazetesi evet. satın alabilirler. İstenildiğinde nasıl anlaşılıyormuş onu gösteren bir e, anlaşma galiba bu, haber bu. E, Vatan Gazetesi'nde bulabilmek mümkün. Evet çok ilginç bir gelişme de o noktada var. Dördüncü yargı paketi yasalaşırken KCK'yı kapsamıyor ama şeyi kapsıyor. İhaleye fesat karıştıranları kapsayan bir affı da içeriyor kapsıyor bakarız gerisine şimdilik bu kadarla yetiniyoruz saati doldurduk geri kalan bazı noktalar kaldıysa onları da özellikle mesela Dicle üniversitesindeki tartışmalar OTTÜ ve İstanbul'daki gerginlikler konusunda da belki sizin öneyle birazdan konuşma fırsatı da bulabiliriz diye bakıyoruz açık kastı Seyyar'e Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın Sezin. Merhaba nasılsınız? Günaydın Sezin Hanım. İyi işte bahar geldi. <gülüyor> bahar geldi, barış geldi. Barış biraz yolundayız. Biraz üniversitelerde karışıklık ee, biraz. var. <gülüyor> o, o, o baharlarda da olur diye düşünüyoruz. Her evet. her baharda gençliğin başına bahar vuruyor diyebiliriz. Tek <gülüyor> <gülüyor> de öyle değil tabii. Hani aslında. E... Hani bazı şeyler sorunların üzerine yazılıp çizilmediği için fazla. Ee, tabii ki yani işte konu eden köşe yazarlar oluyor. Ruşen Çekil hep İzbullah'la ilgili İzbullah'ın değişen halleriyle ilgili yazar mesela işte. Ee, ama onun var, başka yazarlar da var elbette. Ee, ama e, genelde bu konu e, derin dondurucudaydı. Hep e, Kürt meselesiyle ilgili ön planda olanlar hep vitrinde konuşulanlar aslında gerçeklikle yaşananlarla çok da fazla ilgisi olmayan şeyler yani hep siyasi tartışmalar kim ne diyor işte işte Erdoğan bunu dedi Kılıçdaroğlu bunu dedi falan filan Bahçeli bunu dedi bunu şimdi tabii daha da yoğun şekilde yaşıyoruz ama bu hep böyleydi aslında yani son yıllarda da kürt meselesini tartışıyoruz da çok farklı bir şey tartışmıyorduk işte güvenlik boyutu tartışılıyordu işin bir devlet illa illaki, güçlü olacak mesela birdenbire o silindi şimdi başka bir e, tür geldi ama gene de asıl sorunları ne kadar tartışıyoruz pek bilemiyorum ve işte Dicle Üniversitesi'nde olanlar da aslında bunu gösteriyor ee, bir anlamda işte hep e, bir ortaya çıkan halde aslında provokasyon deniyor e, olaya hemen hem de işte Diyarbakır'dan işte BDP'de bunu söylüyor mesela vesaire ama e, olay provokasyondan ziyade daha çok e, bir e, gelecek kaygısı bu yer benimdir bu mekan benimdir kavgası ve bir güç çatışması aslında olan ve e, işte bu barış süreciyle beraber bir takım dinamikler harekete geçti tabi ve işte e, Hizbullah ve orada e, PKK sempatizyonu gençler arasındaki Veyahut da illa sempatizan da olması gerekmiyor. Bu anlamda Hizbullah'a karşı olan gençler arasındaki o soğuk savaş hali de bir sıcak bir çatışmaya dönüşüyor. Çünkü nedir? İşte o adeta Sovyetlerin çözülmesi gibi nasıl Sovyetler coğrafyasında dondurulmuş çatışmalar ortaya çıktıysa, birdenbire patlak vermeye başladıysa işte Ermenistan'la Azerbaycan arasında olduğu gibi hala süren Karabağ konusunda O şeyler kutuplaşmalar ortaya çıkıyor işte Ve aslında hani bu gençlerin de her görüşten ve her taraftan kaygılarını ve hallerini anlamak lazım hani Nedir bu aslında Yani belli ki hepsinin bir düzene karşı müthiş bir şüpheciliği var Elbette evet. ee, ve e, bu da kendi çok sert bir şekilde ortaya koyuyor ve e, bunu var olan siyasi gruplar da yani bu e, aslında gençlere komuta etmesi bir anlamda beklenen veya onların dinlemesi beklenen siyasi gruplar da aslında çaresiz kalıyor bu patlama karşısında e, zaten işte o Arap Baharı dinamiği dediğimizde bu. E, bir anlamda. Onun için işte barış sürecinde bunları da konuşup düşünmek lazım. Evet. Yani hı. mesela Ruşen Çakır'ın İlker Akgüngör'le beraber Vatan Gazetesi'nde yaptığı hı hı. şeyde Dice Üniversitesi'ndeki olayın yankıları diye yazmış var. Ve kavga yıllar sonra PKK Hizbullah Savaşı'nı akla getirdi ancak olaylar planlı değil diyor. Yani Hizbullah'a evet. yakın Hüdapar'a göre evet. olaylardan Kürt siyasi hareketi sorumlu diyor. Olayların perde arkasına eğilmiş Yeah. E tabi şey Kürt siyasi hareketinin çevresindeki gençler için de tam tersi söz konusu işte devlet işte bir zamanların hizbulu şimdi daha paradıyla örgütlenen işte parti yapısıyla örgütlenen o şeyi çevreleri koruyor. İşte orada hani bir illa provokasyon olmasına bir örgütlü Veyahut da derin devletimcesi bir şeyler olmasına gerek yok işte bu kim kimi kolluyor İşte bu savaş döneminin sona ermesi çok çok çok önemli çalışmalar fakat barış döneminin nasıl kurgulandığı ve kurulduğu da bir anlamda çok önemli çünkü işte oraya yapılacak yatırımlar kimin kayırdığı kimin ayrıldığı vesaire işte zaten gençlerin çok sorunları var. Şimdi e, mesela tam Irak sınırından dün Skytürk'te işte bu Uludere vesilesiyle şimdi işte barış zamanı geldiği için bir zamanlar e, hep güvenlik e, üzerinde program yapan kanallardı. Şimdi biraz ilk defa e, barış arayışıyla ilgili bir şeyler hani bölgede insanlar gerçekten nasıl yaşıyorlar? Hı -hı. Yani hiç kimse dönüp bakmamış. Yani i̇lk defa kameraları uzatınca Ku Kuzey Irak sınırının tam oradaki mesela ova'ya gittiler. E, bu işte Skartürk'ün e, muhabirleri. Ve hiç oraya şimdiye kadar gazeteci gitmemiş. Müthiş sorunlar var. Korkunç bir yoksulluk. Taş devri gibi bir hayat. E, işte elektrik lirayı devrilmiş iki yıldır uğrayıp da tamir etmeye zahmet eden yok devletten. E, ve yani insanlar e, çok zor halde yaşıyorlar. Ko çok e, korkunç koşullarda yaşıyorlar. Ne ilk defa mesela bu konu ediliyor işte dediğim gibi televizyon vesaire ya yani o televiz muhabirler de şaşkın anlatanlar <gülüyor> zaten hallerini çok fena kanık kısmışlar böyle haller aslında işte bu barış süreci bunun daha çok konuşuyor olmak lazım ki bu barış sürecini eleştirmek de değil ee, iller hepimiz mutluyuz kardeş olduk helalleştik barıştık falan olmuyor işte yani insanlar unutmuyorlar da. Ee, i̇şte bu daha önce 90'larda yaşananların hafızası belki bu gençlerde yok. Fakat bir şekilde ne? nakledilmiş bir hafıza var bir anlamda. Yani veya da onlar çocukluklarını o dönemde geçirenler olabilir arada. Yani ama sonuç olarak e, onlar helalleşmiyor belli ki. Bir şeyi daha farklı bir şeyler gerekiyor. Acıların bir şekilde e, o zaman yaşananların bir daha yaşanmayacağına dair bir garanti vermek bu da hatırlamakla olur. Ve hesaplaşmakla olur. İşte bunları konuşmak lazım bu dönemde. Her şey çok güzel, mutlu, mükemmel işliyor. Ee, her şey doğru yapılıyor. İşte bunu söyleyenin aksi de barışı istemiyordur. Çok çok yanlış bir tutum. Çünkü eleştirel düşünce her şeyin temeli aslında. Eleştirel düşünce eksikliği bize de bugün ele getirdi. Ne bugün eksikliği? Yaşıyor... Eleştirel düşünce eksikliği bizi bugüne getirdi. Şaka yaptım. Ben duymamışım. Ben de ben işte bir eleştiri <gülüyor> kabul etmiyorum ben de. Ya ben sarışınım bildiğiniz gibi yani. Benim de sınırlarım var yani. Rica ederim. AKP'nin demokrasi sınırları olabilir. Benim de anlayış sınırlarım var. <gülüyor> evet, en azından gerçek sarışın oldum. Tehkil oldum. Gayet iyi. <gülüyor> Neyse bir de... Şu... Şimdi asıl benim hani bugünlerde biraz takıldığım konu bu roman açılımı meselesi. Ee, Çünkü e, evet. e, galiba Can bu konuda bir şey daha e, sormak istiyorduk. Yani aslında e, başlangıcı ile alakalı bir şey sormaya çalışıyordum. Yani üniversitedeki olaylara biraz devamında da getirildiğin ne gazetelerden. ODTÜ'de olaylar çıktı. İstanbul Üniversitesi'nde evet. şimdi olaylar çıktı. Şamsun 19 Mayıs Üniversitesi. Şamsun 19 Mayıs'ta çıktı. Evet. Ya başlangıcının gerçekten de şey olmadığından bahsediyor her iki tarafta. Organize olmadığından bahsediliyor. Basit bir afiş asıp asamama olaylarından bu tarafa da ya buraya kadar gelebilme mümkün mü? Aslında bundan bahsedecektim ben. Gerçekten plansız, programsız bir şekilde yapılan bir şey mi? Ya da böyle bir afiş yapıştırma yüzünden Hizbullah PKK kavgası olarak demeçleri görebilmek mümkün olabilecek mi yine ileride? diye soracaktım. Çünkü şeyde de Samsun'da da mesela Türksüz anayasa istemiyoruz diyen ülkücülerle sol görüşlü öğrenciler birbirine girdi diye bir fotoğraf altı yazısı var mesela. Evet. evet. Ya şimdi e, ya her e, vakada ne olduğuna bakmak lazım aslında tabii ama hani benim Dicle Üniversitesi'yle ilgili e, tanıdığım insanlarla konuştuğumda e, işte bana sağlam bilgi verebileceğini düşündüğüm Gerçekten olayların öyle planlı programda olmadığı ve patlak verdi. Aslında Arap Baharı dinamiğiyle de ben bunu kastediyorum. Yani e, işte bir e, şişeden bir anlamda cin çıkmış oldu. Yani Tunus'ta vesaire ya da işte Mısır gibi çok baskı olan yerlerde e, neler yaşanmış e, yaşandı ve işte mesela hala işte Mısır'da o dönem e, neler yapıldığı ile ilgili yeni yeni bilgilerimiz olmaya başlıyor. Mesela işte sabah bir haber vardı. E, Mısır'da o dönemde işte e, de, yaralananlar gençler arasında vesaire yaralananlara doktorlara e, ordunun e, anestezi olmadan ameliyat yapacaksınız. Müdahalede bulunacaksınız. Anestezi gibi. olmadan can... aman ya. Evet. Canlı canlı kesin biçin vesaire falan gibi bir durum bu yani. Daha neler neler var işte o dönemde işte kaybolanlar, kaçırılanlar yani neler neler yani işkenceye uğrayanlar. Bunlarla ilgili bilgiler yeni yeni ortaya çıkıyor. Evet. O dönemde buna rağmen müthiş bir volkan gibi patlayan bir hak talebi vardı. Burada aslında farklı siyasi görüşlerden gençler de ya o dediğim gibi soğuk savaş ortamının bir anlamda ortaya kalkmasıyla beraber e, işte he, herkesin farklı işte ilkucilerle mesela şeyler aslında e, sol e, görüşteki gençler veya işte şeyler Kürt siyasi zaten hep çıplı çıplı duruyorlardı evet. e, aslında üniversitede zaten müthiş bir huzursuzluk vardı işte en çok kendi gençler arasında ortaya koyuyordu e, sonra işte Baktığımızda işte kamuoyu anketlerinde vesaire gençlerin müthiş bir umutsuzluğu söz konusu geleceğe dair. Yani toplumun geleceğine dair neredeyse hiçbir beklentisi yok gençlerin. Bu işte her kesimi aslında birleştiren müthiş bir bunalım. Evet asıl bunun üzerinde tabii konuşmak bunun üzerine gitmek lazım ama maalesef başka yönleri üzerinde ağırlık verilerek geçiştiriliyor. Yani meseleler senin çok doğru olarak ortaya koyduğun gibisiniz. Valla yani işte şey sanki işte Bekir Ağırdar'ın bir lafı vardı işte bizim hani bir anam toplum olarak anımsamayı hafızayı ve işte şey hesaplaşarak üzerinden geçmeyi dünyamız kaldırmıyor gibi unutmayı tercih ediyoruz falan gibi. Aslında yani herhalde herkes unutmak istiyor dünyada. Bu anlamda Türkiye'nin bir isnafı yok. Kötü, i̇yi zamanları hatırlayıp kötü zamanları kendine göre unutmak istiyor. Fakat bu aslında dünyanın geliştirdiği bir pratik hatırlamadan da olmuyor. Çünkü işte mağdurların aslında helalleşmek ne demekse e, tam ona e, aslında çok yakın olanlar mağdurlar, en çok yakın olanlar. Tabii bütün dünyadaki çatışma süreçlerinde, işte vesairelerde e, bu, bu tip travmalarda, toplumsal travmalarda aslında mağdurlar bu, bu işin, barışın e, temelini atanlar hep. Bu böyle e, çünkü acıyı çok yakından e, yaşadıkları için kimsenin başka yaşamasını istemiyorlar. Ee, ve tam tersi böyle bir e, başkalarının da canı yansın, işte intikam alalım falan duysa olmuyor. Hı hı. Ee, bu sonradan başka jenerasyonların aslında geliştirdiği, doğru düzgün hesaplaşma yapılmadığı zaman, işte bir e, toplumsal arınmaya, şeffaflaştırmaya gidilmediği zaman. Aslında her şey burada Türkiye'de birbirine zincir gibi bu şeffaflaşma açısından bağlı. Çok alakasız bir konu. Şimdi Türk sorunun nedir? GDO'lu yiyecekler nedir? birbirine asla birleştirip konuşmadığımız şeyler. Ama... İşte bu GDO'lu yiyecekler meselesini son mesela haftalarda ortaya çıkan ne olup bitiyor bilmiyoruz. Yani bir anda işte kendini aklamaya çalışan bir takım şeyler var, firmalar var. Ve onlar belli ki her şeyi yapıyorlar zaten medyada vesairede de kendilerini aklamak için. Bir anda bir takım raporları var. Hani herhangi bir kurum vesaire de değil. Devletin bir anlamda kendi kurumu sayabileceğiniz tüytat. Onun öte yanda işte bakan bir mevcut çıkıp da güvenlikle yiyebilirsiniz. Evet. Dünyada genetiği değiştirilmiş pirinç yoktur diyor. GD olup pirinç yoktur diyor. Aynı anda başka bir bakansa evet ithal edilmiştir diyor. Yani Gümrük ve Ticaret Bakanı da çeşitli yerlerde Tekirdağ'da da Manisa'da da görüldüğünü de söylüyor. Böyle bir Tam bir bulanıklık var. Evet, onun üzerinde biraz durmuştuk. Ama senin e, özellikle bu roman e, haftası dolayısıyla birazcık da ona zaman ayırmamız da çok yarar ver. Evet. E, son bu işte hikayesiyle ilgili şeyi söylemek istiyorum. Hani bu şeffaflık meselesi diyordum. İşte hani bir zamanlar hani radyasyonlu çayları demleyip içip hani kameralar karşısında bakanlar vardı. Demek ki o Çernobil günlerinden bugüne... Hiç e, bir adım, bir e, pirinç boyu gelmemişiz evet. aslında. Çünkü işte şimdi de Mehdi Ekher çıktı diyor ki işte e, kabundan vardır GDE o bulaşmış, içinde yoktur da bilmem ne çok son derece garip. Yani insanın hiçbir şekilde e, <gülüyor> yani bir, bir yandan da aklının yatmadığı açıklamalar, ikna edici değil hiçbiri. Ve işte bu şeffaflık meselesi aslında bizi e, bütün bu e, Kürt meselesinden tutunu her sorunumuzda Türkiye'de müthiş etkileyen bir hal. Şimdi roman açılımı konusu. Roman açılımı bir anlamda bugün barış sürecinde nereye gidebileceğimizin bence bir testi gibi. Bunun için işte roman açılımı konusunda işte başarılan da çok önemli şeyler var. Ama başarılamayan da birçok şey var. İşte Bunların üstüne şöyle bir bakıp konuştuğumuzda gelecekle ilgili, işte barış süreciyle ilgili, Türkiye'de politika oluşturmakla ilgili genel olarak bazı dersler alabiliriz gibi geliyor. Hı hı. Şimdi bu roman açılımı meselesi işte stadyumda biliyorsunuz 2010'da çok büyük bir buluşma oldu. Ondan sonra işte 14 bin roman buluştu. Bir araya geldi. Ve o dönemde özür dilendi romanlardan. Bu, e, Bu ayrımcılık, ne? ayrımcı politikaların süre gelmesinden dolayı mı? Özür dilenmesi ne için? Ya, romanların yaşadığı bütün e, aslında ezilmişlik diyelim. Ayrımcılık bir e, şey <gülüyor> Ezilmişlik Yok ya. ki öyle bir şey. Yani evet. şimdi ondan özür ezililenmez. Ama e, e, genel olarak romanların yaşadığı e, ezilmişlikle ilgili Başbakan Erdoğan e, Çıkıp özür diledi işte orada Stadyum e, konuşmasında ve o dönemde işte e, bir 3-4 ay süren Aslında bir çalışmaydı bu e, Romanların çok Sahiplenildiği, adılarının Konduğu, şimdiye kadar romanlar Yoktu Türkiye'de çünkü e, Varlıkları Bir anlamda res, resmen ilk defa e, Devlet bunun varlıklarının farkında olduğunu bir anlamda söylemiş oldu. Bu çok önemli diyor. O dönemde tabii ki konuşulan şeylerden bir tanesi, ya işte bu AKP bu işi tamamen o için yapıyor. İşte kıyı kentlerinde ve Trakya'da romanlar çoğunlukta olduğu için. Buradaki niyet aslında işte oy toplamak ve o kıyı şehirlerini mesela şey ele geçiriyor olmak bir anlamda. Bu işte tabii ki de muhakkak içinde gerçeklik payı olan bir şey. Her siyasi hareketli AKP işte hakikaten kendi siyasi ikbalini düşünüyor bir yandan. Bir yandan da işte başbakan Erdoğan'ın bu işte gerçekten duygusal bir tavır aldığını söylüyorlardı. Şimdi gene işte bu barış sürecinde de hep aynı şeyleri görüyoruz. Aslında aynı şeyler konuşuluyor. İşte AKP kendi için mi yapıyor yoksa aslında hani bir samimiyet mi var? İşte siyasi hareketlerin samimiyeti aslında her zaman her yerde sorgulanması gereken bir şey. Ama işte o roman açılımı döneminde de işte AKP bu ikisini karışımıyla ciddi bir hamle yaptı hakikaten. İşte romanları o dönem roman sivil toplum hareketleri, dernekler... Her bakanlığın kapısından istedikleri gibi neredeyse içeri girebiliyorlardı. Hani bugün ben bunu yapamam mesela. Hani bir gazeteci veya attı işte mesela sivil toplumlar herhangi bir istem şey yapamaz ama o dönem roman derneklerine kapılar sonuna kadar açıldı. Bu 2010'dan bahsediyorum. 2009 sonu 2010 başı. Ee, ve işte çok e, hummalı çalışma ba başladı. Şimdi bu süreci e, roman dernekleri ne kadar iyi değerlendi. Bir sor sor soru, bakanlıklar vesaire onlarla ilgili gerçekten ne yaptı? Çünkü kapıları açtı ama çay kahve içmenin ötesinde e, taraflar hakikaten sorunları ne kadar elebildiler edebildiler. O dönemde önemli bir e, şey vardı. Seçimler yaklaşıyordu ve roman e, dernekleri arasında birçok kişi aslında maalesef Liderler arasından Daha çok milletvekili olmak için <gülüyor> Bunun için kudüs yapmak için Kullanmış oldu Çünkü roman dernekleri Muhatap alınıyor derken de işte güçlü olan Ve bir takım hani sürece Kendisini sokabilenler var bir Bir de gerçekten iş yapan Ve hakikaten Romanların dertleriyle ilgilenmek zorunda kalanlar da Ankara'da her dakika bakanlıkların Kapısında yatıp kalkanlar da olmuyorlar Böyle de bir durum var. Onlar zaten işleriyle uğraşıyor. Dolayısıyla sürecin dışına etkilmiş oluyorlar. Böyle görüldüğü gibi hemen bir dinamik oluşuyor, bir politik dinamik dediğim gibi. Kendi gösterebilenler, söz söyleyebilenler, sözünü dinletenler ve aslında dinletemeyen ve çok iş yapanlar arasında. ya yani sivil toplum muhatap alındığında da işte böyle bir durum oluyor. Tabii gerçekten iş yapanlar da muhatap alındığı zaman onların söyledikleri, gündeme getirdiği sorunlar biraz dikenli sorunlar olduğu için. Bunlar da ne kadar gündeme girebiliyor ve politika oluşturulmasında kullanılıyor. Bu da ayrı bir mesele. Gördüğümüz gibi işte katman katman bu iyi niyet veyahut da neyse politik çıkar nedeniyle atılan bir anlamda müthiş adımlara rağmen içi dolamıyor işte bazı şeylerin. Şimdi nereden nereye geldik o zamandan bu zamana. İşte o 2010'dan sonra, stadyum buluşmasından sonra çok da bir şey yapılmadı aslında. Bir süre işte böyle geçti. Ee, hani bir tartışma vesaire ne oldu ne bitti işte uygulandı mı uygulanmadı mı kapılar bir anlamda e, kapanmış oldu. Sonra e, bazı bakanlıklar işte konuya eğildiler. Mesela işte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ondan sonra Eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı, işte bunlar roman çocukların eğitimi, işte istihdam konusu gibi konulara eğildiler biraz. Fakat to, derli toplu tek de bir şey yapılmadı. E, İşkur'un başlattığı bir proje ve e, yani bir, bir grup romanın işe alınması ile ilgili bin ya da bin beş yüz kadar romandan bahsediyoruz ki Türkiye'de bu hiçbir şey değil tabii nüfusu düşündüğümüz zaman. evet. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı o iyi niyetli roman çocukların eğitimi toplantısı çalıştayı dışında bir şey yapılamadı pek. Sonra yakın dönemde 2012'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na görev verildi ve artık bu roman meselesinin Türkiye'deki bütün koordinasyonu politik oluşturulması artık bu bakanlığa bağlı. Hani neden diye sorabilirsiniz. Hani ben de bilmiyorum açıkçası. Ama işte aile hani politikaları çerçevesinde romanlara. Ee, onlar hani yardım o, bu bakanlık en uygun gibi ve şimdi bu bakanlık bir e, ulusal plan hazırlıyor Mayıs'ta e, bu açıklanacak ve toplantı yapılacak bu konuda taraflara çeşitli uzmanların vesaire görüşleri alınacak işte roman derneklerinden e, ve aslında niye bir ben, benim merakım şuydu, niye ulusal plan biz pek öyle ulusal planlar yapmaya çok meraklı değiliz planlı programlı gitmeye bu evet. niye böyle roman meselesinde böyle bir şey oldu? Burada da çok acıklı bir şey var aslında. Avrupa Birliği. Çünkü Avrupa Birliği 2011'de bütün üye ve aday ülkelerden bir çerçeve planı istedi. Ulusal strateji planı istedi. <gülüyor> aslında romanlara yönelik. Ve Türkiye'de bunu yapmayabilir elbette. Yani diyoruz Avrupa Birliği ilişkilerinin nereden nereye gittiğini ama Türkiye'de de bu hem bir ilham kaynağı hem de bir Zorunluluk yani bir gün zaten yapmamız gerekecek ve işte bürokratların tabi böyle bir şeyi de var yani hani onlar politikal politik süreçlerde AB isteniyor istenmiyor ötesinde görevimiz var ve bunu yapalım ee, gibi bir yaklaşımları olduğu için işte böyle bir e, aslında plan e, hazırlanmaya başladı bence en çok AB yüzünden ama bunu tabi Ankara'da kimseye söyletemezsiniz <gülüyor> bunu, bunu tabi Türkiye kendi dinamikleriyle yapıyordur. İşte bu gördüğünüz gibi yani aslında bu ufacık hani anlattığım süreçlerde işte ne olup olamayacağı Türkiye'de demokratikleşme konusu aslında her alanda bunu anlatıyor. Hem dediğim gibi atılan çok önemli adımlar var ve işte sonuçta bir ulusal plan ortaya konacak yani bu çok önemli bir şeydir. Avrupa ülkeleriyle aynı anda biz de bunu yapıyor olacağız Türkiye olarak ama e, ne kadar başarılı yapılıyor işte sivil toplumda işin içine dahil daha, daha edilmiş bence tüm açılım süreçlerinden yani Kürt sorunu da dahil yani işte Kürt meselesinde Türk, Kürt sivil toplum hareketleri ne kadar işin içinde olabildi bugüne kadar bir soru işareti Ki güçlü çok güçlü hareketler var ama işte kadın hareketini mesela bu süreçte hiç görmüyoruz i̇şte, çok bağımsız çünkü işte Kamer mesela gibi. Sivil toplum kuruluşları var işte şeyde Bölgede Onları duymuyoruz İşte vakada dava açıldı tam tersine Kapatma davası evet. Mesela Gibi Onun için alabileceğimiz dersler var Ve Mayıs'ta da bu işte ulusal planı bekleyelim Bakalım nasıl bir yaklaşım olacak Hak temelli bir yaklaşım olacak mı Çünkü işte yoksulluk gibi Bütün dersler romanların Yoksullukmuş gibi yaklaşılıyor ...bu da böyle değil... ...işte gene Kürt meselesinde bir hep kalkınma... olursa sorunların çözüleceği gibi bir hal var... ...hepiniz beraber zenginleşelim gibi... ...ama acaba öyle mi? Ee, hak temelli konular ne kadar aslında... ...bakış ne kadar önemli... Evet bu sonra söylediğin de bana çok önemli gözüktü. Yani e, derneklerin özellikle ne kadar buna asılıp e, hakları talep edeceği de çok yakından bağlantılı. Çünkü biliyoruz ki her zaman talep edilmediği sürece, bunun mücadelesi verilmediği sürece elde edilmesi de e, çok zor. Hatta imkansız oluyor hakların. Dolayısıyla gene aynı mücadeleye geri dönmüş oluyoruz. Her akla evet. bakacağız. Bakacağız takipteyiz. <gülüyor> takipteyiz. Çok teşekkür ederiz. Ama edeceğim. bahar geldi sonuç olarak. Evet, geldi bahar. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete Alp Ula Spor Günaydın Alp. Günaydın Ömer Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, öncelikle hangisiyle başlayalım? Konumuz futbol herhalde. Hı. Yani en yakın tarihli ve en aslında bizimse olduğu için herhalde Fenerbahçeli başlamak lazım. Evet. Abi. Bu hafta Avrupa kupalarında rövanş haftalarıydı ve hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oldu. Yani Avrupa'nın en iyileri ortaya çıktı diyebiliriz. Dün de Avrupa Ligi'nin çeyrek finaller maçları vardı ve Fenerbahçe Roma'da Lazio karşısında birbiri istediğini aldı. Tarihinde iki kez yöre fünere yükseldi Avrupa kupalarında ki zaten herhangi bir Türk takımı için son derece ender görülen bir durum. İşte 55 demek ki 58 yıllık tarihinde dördüncü kez bir Türk takımı bu aşamaya gelebiliyor. Avrupa kupalarında. Yani son derece nadir. Göztepe var. 68'de. 89'da Galatasaray. Onlar yöre fünere 2000'de Galatasaray devam edip UEFA Kupası'nı dalmıştı ve bu sezon Fenerbahçe hakikaten herhalde sezon başı çok kimsenin tahmin etmediği bir durumdu özellikle içi sonuçlar açısından biz de burada çok sık konuştuk çünkü Fenerbahçe sağ içinde işte belli bir düzeni kavuşma uğraşı veriyordu Aykut Kocaman'ın çabalarıyla 3 yıldır bu takımın başında sorun sağ dışında oldu daha çok İnsan yönetimiyle ilgili, özellikle Alex'in e, takım içinde kaldı kalacak gitti gidecek dönemi çok sıkıntılıydı e, ve yani o bir aylık süreç e, zor atlatıldı. Ardından sonuçta biraz iyi gelmeye başlıyor tabii e, Alex şey olarak unutuldu. Yani anılarda bir e, sembol isim ama futbol açısından pek hatırlanmıyor sonuçları iyi gittikçe. Ee, bu hafta Aykut Kocaman'la kısa bir görüşme yüzde görüşme imkanı da ee, buldum bizim gazeteyi ziyaretinde o da söyledi yani sonuçlar lehimi oldu diye ee, Fenerbahçe doğrusu hakikaten her bir turda temposunu bir, yani seviyesini bir yukarı çıkararak devam ediyor ve ee, bu sayeden zaten bu büyük başarı elde ettiler ee, şimdi buradan sonra ne olur doğrusu hani yarı gelmişsiniz zaten 3 maç kalmış şampiyonluğa ee, işte biraz kurra biraz o maçların durumu ee, her şey mümkün ee, yani bir Chelsea buradaki kalan 4 takım arasında e, yani oyuncu kalitesi e, tecrübe olarak Biraz yukarıda gözüküyor. Çünkü evet onlar... Fenerbahçe dışında Chelsea, İngiltere'den, Benfica, Benfica var, Portekiz'den, Portekiz'den bir de bazen var, İsviçre. Bazı evet. İsviçre'liler de çok memnunum. İsviçre tarihinin de sanıyorum beşinci yarı finali Avrupa Kupalarında. <Gülüyor> ya dört ya beş. İsviçre'nin şampiyonluğu da finali de yok. Grasshopper, Zürih Young Boys hep yarı finalde eğlenmişler. Bazıldı. Zaman zaman buraları zorladı son senelerde. Yani şampiyonlar ligine katılıp tur geçen Avrupa liginde çerefine oynayan bir takım ama yürü çıkamamıştı bir türlü. Onlar dün toplama eylediler. Yani büyük iş yaptılar. Bir İngiliz takımla diyerek. Şimdi Chelsea tabii şampiyonlar liginde bu seviyede oynamaya alışık. O yüzden ve İngiltere liginde de hep şampiyonla oynayan o olmadı. ilk 3'e 4'e oynayan bir takım. Kadro ve tecrübe olarak önde yani yarı finalde herhalde Kimsenin tercihi olmayacaktır Bir tek Şu var tabi müthiş Yoğun bir takımları var Bir yandan ligde ilk dörde Tutunmak istiyorlar Çünkü şampiyonlar ligine Kalmak bir sonraki sezon için Kimi zaman Avrupa liginden daha önemli olabiliyor İngiliz, İspanyol, Fransız takımları için yani Maddi getirisi Daha büyük, prestiji daha büyük diye ertesi yıl şampiyonlar ligine dönebilmek daha önemli ve Chelsea'nin durumu da çok rahat değil yani 3 takım çekişiyor orada 2 sıra için Tottenham, Arsenal, Chelsea bir yandan İngiltere Federasyon Kupası oynuyorlar bu pazar yarı final maçı var Manchester City ile hiç yani herhalde hiç boşluğu yok gerçi Fenerbahçe içinde benzer bir durum söz konusu oluyor çünkü onlar da Türkiye Kupası'nda devam ediyorlar Şöyle dün gece bir fikstüre baktım. Yani her hafta içleri dolu gibi gözüküyor Fenerbahçe'nin için. Bundan sonra Avrupa Ligi'nde de bir hafta ara var. Bugün kurallar çekilecek. 2 hafta sonra yarı finalik maçları var. Hemen ardından ertesi hafta devamç maçları var. E Fenerbahçe bir yandan ligde mücadele veriyor. Yani bu bir yandan tabii yorgunluğun sebebi olarak olabilir ama takım rayına girdikten sonra da şey e, akar yani böyle bir e, ciddi sakatlık olmazsa da avantaj olabilir çok ciddi antrenman yüklemesi yapmadan e, işleri götürürsünüz. E, doğrusu e, yani yarı final ve final için tabi belki Lazio maçının da bir parça biraz üzerine çıkmak gerekecek. E, e, Lazio maçlarını taktik olarak çok iyi götürdü Fenerbahçe. Yani oyunu kontrol eden. ...stratejik olarak istediği gibi yönlendiren takımdı. İlk maçı 2-0 hmm. kazanmıştı. Dün de bir bir Lazio'nun seyircisiz oynadığı maçta bir bir berabere kaldı. Evet ama yani çok ciddi pozisyonlar yok. Lazio baskılı görüşse de gol hariç diş pozisyonlar kaçırmadı. Fenerbahçe zaten bir deplasmanın golünü bulunca da işi bitirdi. Bir soru işareti var Fenerbahçe için. Bu sezon tüm yani Avrupa Ligi'ni iyi oynadılar grupları da ki e, belki Marseille ve Mönchengladbach gibi e, eleme turlarındakinden daha zorlu iki rakip vardı grupta. Deplasmanlarda hep galibiyetler geldi. E, şey şu test edilmedi. Hani geriye düşerse Fenerbahçe e, gol atmak zorunda kaldığı bir maç veya ravanç maçı olursa ilk maç veya ravanç maçı o zaman ne olur? Çünkü hep İlk gol atan ya da işte golcü berabere kalan takım oldu Fenerbahçe. Onu o test edilmiş değil. Ee, bir sorunu olabilir ee, Fenerbahçe için ama hani ilk maçın deplasmanda içeride olması çok o, o, fark etmiyor doğrusu. Ee, i̇ki şeyle de oynayabiliyor Fenerbahçe onu gayet gördük ve hani yarı final tabi. Çok büyük başarı Çünkü yıllardır sıkıntı şu Türk takımları için Sezon başı büyük harcamalar Büyük beklentiler Böyle yarı final sözleri olur Hatta burada ben sık sık da dalga geçerim Hedefler çok büyük koyulduğu için Bu sefer çok büyük belki hedef koymadan da O noktaya geldi Yani sezon başı herhalde Üst turlar elbette umut edilir ama Öyle bir hedef Muhtemelen yoktu işte evet. şampiyonlar Elemeleri de vardı tabi Hmm, bence çok büyük bir başarı. Ee, yani şeye bağlı olarak da e, belki Chelsea'den e, kurtulmak elbette artı olacaktır. O kuraya bağlı olarak da Amsterdam'daki finalde e, sanıyorum e, 16 Mayıs'ta ya da 15 Mayıs'ta final maçı e, olmasın mümkün Fenerbahçe'nin. Müthiş bir sezon sonu bekliyor. Yani 12 maçı kaldı. E, Sarıla hepsi ayrı Final olacak Türkiye Ligi, Türkiye Kupası. Ve sonuna kadar giderse Avrupa Ligi. Evet. Bu UEFA Avrupa Ligi'nden bahsediyoruz. Aslında ikinci e, büyük turnuvası. Yani en büyük Şampiyonlar Ligi'ydi. Orada Galatasaray e, Real Madrid'de... Galatasaray'da <gülüyor> orada aslında kendi finalini oynan diyebiliriz. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde tabii takımlar çok daha güçlü. Hedefler çok daha büyük. Çekişme çok daha büyük. Orada Avrupa'nın süper devler arasında yer bulmak hakikaten zor. Çelek finale çıkarak Galatasaray'da herhalde sezon öncesi, sezon başı beklentinin aile üzerine çıktı. Yani herhalde hem Galatasaray hem Fenerbahçe'ye bu teklif edilse biriniz çelek biriniz yara finale oynayacaksınız. Kabul ediyor musunuz? İki takım da herhalde ederdi diye düşünüyorum. <gülüyor> Daha işte herhalde şampiyonlar liginde çok mümkün değil. Hani bu rakiplere karşı çok işte... Burada bir olağanüstü kurra şansı olmadıkça Malaga e, gibi bir takım gelmedikçe mesela işte, hani bu Real Madrid ayarlandakileri geçmek çok kolay değil. E, buna rağmen Galatasaray e, e, Salı akşamı rövanş maçının özellikle ikinci yarısında tempoyu hakikaten bu Avrupa'nın süperleri seviyesinde çıkardı maçın 15-20 dakikalık bölümünde ve e, aslında maçı iyi götürün düşünen Real Madrid'de de bir, kısa bir sürede olsa bir paniğe sevk etti yani Mourinho oyuna müdahale etmek zorunda kaldı skor 3-1'e olunca biraz defansif önlemler aldı evet ee, yani 3-1'den sonra bir 4. gol olsaydı o zaman o, o skor yeterli olabilecekti elemesi için Real Madrid'di yok 5-1 lazımdı, ha, lazımdı. 0 olduğu için ama 4-1 olsa mesela ha, yani 10 dakika herhalde çok ilginç bir son dakika olurdu yani Real Madrid 3-1'den sonra bir 5 6 dakika sonra bir şeyi kurdu tekrar ee, Oyunda Kontrolü e, sağladı Kısmen ama 4-1 olsa Hani o savunma oyuncularındaki Biraz e, sarsaklık 3 de ortaya çıktı mesela o 2-1-3-1 Döneminde Biraz daha fazla panik olabilirdi yani Jose Mourinho ne kadar hakim olursa olsun takımına Ama e, şey e, Herhalde bu, bu turun En renkli şeylerinden, maçlarından biri oldu hiç şüphesiz yani ilk maçta e, Galatasaray kapanmadan hatta rakibin üzerine zaman zaman giderek yenge almıştı. Yani bu maçın özellikle ikinci yarısı e, çok hareketli, zevkliydi yani iki taraf açısından da kaçan goller, pozisyonlar, güzel goller e, şeydi. Doğrusu e, etkiliydi ama hani normali zaten Real Madrid'in e, bu tur geçmesi onlar. E, yani, ligi de kısmen Rölant'e aldıkları için hani Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu hedefiyle Sezona devam ediyorlar Konsantrasyon zaten burada e, Bu turda fire vermeleri Yani elenmeleri Büyük sürpriz olurdu Hele 3-0'dan sonra e, Bu turun dönmesi Avrupa kupaları tarihinin Herhalde en büyük e, Mucizelerinden biri olurdu Evet. Olmadı. Bir mucize orada söylemi takım vardı kaldı. medyada da bir mucize söylemi vardı ama son mucizeyi. Galiba. Ama işte hani o onun bir limiti var hani üç birde getiriyorsunuz işte daha üstü dramatik gücünü çarpıp dönüyor zaten üzerinde olmuyor. Şimdi orada da yarı finalde iki İspanyol iki Alman takımı kaldı. İlginçtir hiç. İngiliz takımı yok. İtalyan kalmadı bu tırla birlikte. Yani biraz şeyin göstergesi tabii. Ee, dünya futbolunun iki devi. Ekonomik olarak ve herhalde kadro kalitesi olarak ve e, belki de Avrupa'nın en sağlıklı futbol modeline sahip, yani mali ve e, yönetim açısından en sağlıklı modeline sahip Alman Ligi'nin iki büyüğü karşılaşacak. Onun da kurası bugün çekilecek. Ha, evet. Ee, oradaki evet. takımları da bir sayalım. Yani Real Madrid ve Barcelona. Barcelona Bayern Münih ile Dortmund var. Evet. iki Alman, iki de İspanya'dan. Evet yani şey olarak da hani maçlara bakınca da Barcelona çok zor geçti bu turu ve işte Messi'nin de sakatlığı bir takım o formsuzluğu derken başka sakatlıklar yani ciddi bir düşüş var. Özellikle bu yıl başından beri Barcelona herhalde istediği oyunu çok az maçta oynayabilmiştir. İşte Milan Rövanş maçı Belki ikinci turdaki. Paris Saint-Germain ciddi olarak hırpaladı Barcelona iki maçta da. Yani ilk maçta öyle de Plasmandaki maçta da. Ancak Messi oyuna girince beraberlik golünü bulup turu geçebildi Barcelona. Hmm. Ciddi sıkıntı var. Buna karşı mesela Bayern Münich Alman Ligi'ni ezerek götürüyor. 6 yani hafta kala lig şampiyonu oldular. Kupada e, finaldeler. Yani burada buradadır Ruin İtalya Ligi'nin ara lider Juventus'u iki maçta değinerek. İki maçta değil, yani Şu anda oyun kalitesi olarak Bayern Miliği herkesten önce, önde geliyor bence ee, şu aşamada. Evet Arp, ee, Almanya tarihinde de herhalde çok başka örneği var mı bu kadar erken? 6 yok ilk, kalan, defa, ilk, ilk defa oldu. defa Hatta değil? yani Mart ayında bir hafta önce olabilirdilerdi Dortmund işte maçın sonlarında gol atıp şey yapınca hani Nisan'ın ilk haftasına kaldı. İlk defa 6 hafta kala bir takım. Şimdi 20 puan fark var. Ee, Avelajları da artı 65. Mesela daha bitime 6 hafta kala. Evet müthiş bir şey. Bir, üstünlük ki bir takım lig maçlarında da şey yapıyor yani. 3-4 oyuncuyu dinlendiriyor. Yedekleri yönetiyor falan. Ama Bayern Münih zaten müthiş bir futbol makinesi. Yani kurum ve e, sağ yapı olarak müthiş bir makine. Çünkü bir hani para babası modeline dayanmıyor. Şey olarak hep işletme gelirleri giderlerinden fazla yani çağıra geçen bir takım. İşte kendi oyuncularını yetiştiriyor kısmen ama yıldızları da alıyor. hani Bunu da karşısına alıyorlar. Zaten geçen 3 sezonun ikisinde de finaldeydi Bayern Münih şampiyonlar liginde. Bu sürpriz olmayacak. Öyle olması. Dortmund ise sezonun işte sürprizi. Yani onlar da gençlere yaptıkları yatırımın karşısında oluyorlar. 6 yıldır yaptıkları yatırımın. Herhalde sezon başı çok kimse beklemezdi. Benim sürpriz iki sürpriz adayımdan biriydi bu sezon. Juventus'la evet. birlikte. Evet. Yarı finaller. Bir öteye gidebilirler mi? Bence o kendilerinden çok biraz da rakiplerine bağlı olacak. Yani çünkü... Üç rakipten onlardan kadro olarak kuvvetli gözüküyor. Evet. Peki bir de yani programın sonlarında şey de konuşmamızda yarar ver bu Fatih Terim'in Mersin maçındaki davranışları ve ondan sonra da dün gelen haberde dokuz maçlık bir ceza alarak sezonu kapatması buna ne diyorsun? Yani nasıl yorumlayacağız bunu? Yani bir tek Terim de değil yani bir geçen haftasını bir ekipçi çıldırma söz konusuydu Galatasaray teknik kadrosu için. Zaten 3 kişi de ceza almış. Fatih Terim de aldı. yardımcıları da aldı. Evet, Hasan, Hasan Şaş Hasan 2 maç aldı galiba. Ümit ve Sabriye'de birer maç verilmiş. Ümit davalar, davalar maç. Evet. Oyunculardan <gülüyor> Sabri Sarıoğlu da ee, ceza aldı. Şimdi Fatih Terim aslında 2 hani sezondur daha önce Galatasaray'da milli ki dönemlerine göre daha sakin duruyor gibi ben öyle değerlendiriyordum. Daha böyle sakin olaylara hakim. Ee, arada hani çıkışlar yaptığı oluyordu ama tabii sonuçlar da iyi geldiği için. hani Belki 10 yılıncısına göre daha sakin gibi gözüküyor ama bir ilk parlama sinyali ordus formatında oldu. İkincisi de geçen hafta Mersin İdman Yurdu aslında kolay görünen... Öncesinde kolay görünen ve hani Galatasaray'ın rahat kazanılacağı düşünülen, düşünülen maçlar bunlar. Ee, ama iki rakibe karşı da Galatasaray geri düştü, zorlukla maçları çevirdi ve e, hani bazen o öfkenin bir kısmı iyi olabilir. Hani şey giden takıma, moral düşük takıma bir adrenalin salgılamak için ama bu bir öfkenin bir çılgının çıldırma noktası artık. Ve bir de hani yani önce bayağı topa bir... yere vurma, hakeme çıkışma ondan sonra sağdan bir türlü çıkma böyle bir yani şeyi şu, e, hani takımı ayağa kaldırmak için böyle bir ufak bir öfke dalgası tamam ama bu değil. Bu e, sonrası, sonrasındaki sürece zarar verecek bir e, çılgınlık noktasında artık hani akıl almayan bir şey. Çünkü işte hemen karşılığı geldi. Dünkü e, disiplin kurulunun verdiği cezalar Fatih Terim sezonu kapadı. Yedek kulübesinin soyunma odasına giremeyecek bir daha sezonun kalanında e, tahkim kurulunda herhalde indirim yapsa da 5-6 maçlık indirim yapması pek beklenilemez. Yani bir kısmı da gelecek sezon çekebilir cezanı. E, evet çünkü bir de şey de var yani bu tek bir tekil bir olay da değil e, sürekli olarak tekrar e, giderek tekrarlanan bir şey haline almaya başladı. E, e. Ve gayet evet. ciddi bir tehditkar tavır e, e. yani dün yani e, taraf içinde ee, yani bu e, neden olabilir tabi hiç şüphesiz Galatasaray'ın iki sezondur geldiği noktada işte sezon lig şampiyonluğu bu sezon şampiyonlarla ilgili çeyrek final ligde liderlik var hala şampiyonluğun bir numaralı adayı ee, geldiği noktada şüphesiz en büyük pay sahibi yani yönetimden daha büyük çünkü yönetim ne kadar maddi kaynağı sağlayıp iyi kadro önüne koysa da yani kısa sürede Yeni kadrodan bir iyi takım oluşturmayı başardı. Yani oyun seviyesi de hayli yüksek. Yani Türkiye standartlarının üzerinde eğer e, şeyse ı, ı, ı, ı, takım hakikaten ı, iyi günündeyse ı, Türkiye standartlarının hayli üzerine çıkabiliyor. E, ama bu hani tabii siniri ve bu çılgınlığı çok anlamak mümkün değil. Dışarı karşımı evet bu her büyük takımda olan yani şeye de gitseniz İtalya İngiltere'de gitseniz bir takım antrenörler işte İngiltere Alex Ferguson Real de Mourinho şey diyecektir. İşte herkes bize karşı böyle bir kuşatma şeyi. Ama bu e, takımı oyuncuları savunmak için bir strateji aslında. Herkes bize karşı düşmanlarımız var. E, ama o stratejinin dışında da bir şey olması lazım. Yani bir ihtimal şu partilerin hala sözleşme inilenmedi. E, Galatasaray Kulübü tarafından ve yani şu iddialar var işte. E, yönetim aslında başarıları sevinse de bu şeyin antrenörün bu kadar hakimiyetinden memnun değil. İşte bir yabancı beni getirmek için. Hatta Mourinho sözleri bile bu hafta vardı. Hani acaba buna karşı bir sinir mi? Ve bir hayal kırdıklığı mı? Onu bilemiyorum. Çünkü böyle bir durum olduğu takdirde müthiş bir seyirci şeyi protestosu geleceği kesin. Yani Fatih anlaşılmadı. Yerine şu geldi. Hakikaten şey olacaktır. İşte maçtaki e, dağıtılan 50.000 maske vesaire yani büyük bir e, taraftar desteği oldu kesin Fatih Terim'in. 50.000 maske mi? Evet maçta Fatih Terim maskesi dağıtılan 50.000 değil galiba. 35.000. Çok ürkütücü bir şey. Evet, gazetelerde de vardı. 50.000'i tamamlarlar o rakamdan beraber herhalde. <gülüyor> Peki bir şey soracağım. Ben Mourinho maskesi taktım. Kimse anlamadı <gülüyor> <neydi>. <gülüyor> Ben kendi maskemle gitmiştim bu maçı anlaşılmadı orada. <gülüyor> anlaşılmadı. Peki başka bir şey var? Ee, yani e, peki bir de e, Galatasaray'ın e, yönetiminden de e, hocamızın arkasındayız sonuna kadar falan gibi bir açıklama geldi. Bu bu ne, ne nasıl yorumlayacağımız bir açıklama çünkü o, açıkça o şeyin şey... devamı aslında hani benim bahsettiğim işte rakiplerimizle kuşatma altındayız. Biz e, şeyinin eee ee, nasıl diyeyim? Taktiğinin mi devamı yönetim de hani dışarıya karşı aynı mesajı veriyor ama hani içeride tabi bu davranışın hani kabul edilemez olduğu bir faturanın kendisine zarar verdi. Daha önemlisi kulübün e, şeyine hem e, yönetim anlayışına hem sportif geleceğine zarar verdi. Herhalde konuşuluyor diye düşünüyorum hani bu kabul edebilecek bir davranış değil çünkü yani Evet gün, yani, dün... yani Şeydeki hani tartışmalı belki olabilir ama yani bir hakem kararı yüzünden böyle bir isyan olabilecek gibi bir şey değil yani. Hani bir tek şunu anlayabilirim. Hani bir maçtasınızdır. Kendinize deplasmanlı bir fiziki saldırı bir şey olur. Ona hakikaten isyan edersiniz kendinizi korumak için ama yani biliyorsunuz hani hakem kararları dünyanın hiçbir yerinde beğenilmiyor. Yani Avustralya'da da Çin'de de vesaireye bakayım kötü. Hep bir takımın çalışıyor, aleyhine çalışıyor. Hiçbir yerde belirmez ama hani buna bir isyan, karşılayabilecek yani, karar olabilir. Beğenmeyebilirsiniz ama hani bunun şey o mudur yani? E, buna gösterecek tepki o mudur o Anlaşılabilecek gibi değilse zaranda zaten şey çekiyor yani. Belki o maç Mersin maçı çevrildi ama şimdi e, ligin en kritik bölümünde e, teknik direktör kulübede olmayacak. 6 evet, maç var galiba bitmesinde değil mi? 6 maç var evet. 9 evet, maçlık ceza kesinleşirse gelecek sezona bile sarkacaktır. Ayrıca da bu çatışmacı, kavgacı ve hatta e, dün de tarafta da Albertay'ın de belirtmiş olduğu gibi yazısında biraz da faşist bir kültürü de e, yansıtan davranışlar da kabul edilebilir gibi bir şey değil hakikaten. yani. Bu tabii şey olarak aslında dünyadaki teknik direktörlük anlayışında artık yok olan bir anlayış. Yani genelde e, Fatih Terim son temsilcilerinden sayılabilir. Yani böyle oyuncularına karşı da daha böyle baba erkil, hani koruyuculuğun dışında bir şey yani. Sen bizim babamışsın. Mesela Manchester United'da Alex Ferguson'da tam bu tip bir tek direktör. Ama Alex Ferguson Terim'den de bir eski kuşak. E, hatta 11 11 yaş büyük, hani oynadığı devir geldiği kültür falan farklı, hani meşhurdur Alex Ferguson'in arası, maç sonu konuşmaları, hani oradaki şiddeti falan çok meşhurdur. Hatta bir tek oyuncular değil yani kulüp müdürlerin yöneticileri bile nasibini alır bundan. Öyle bir kudreti var. E, gazeteci, medeci herkese haşlar, boykotunu yapar kimse bir şey diyemez. Öyle bir gücü var. Ama sah, ben İngiltere'de onun dışında birini atılamıyorum. Ee, bu kadar şey olan ha ee, yeni kuşak Mourinho vesaire hani dışarıya doğru tepki gösterebilir ama daha çok işte e, analiz konuşma hani daha modern yöntemlerle e, işi götüren yani azarı varsa bile o şeyler içinde hani bağırmaya çağırmayla değil sözcük oyunlarıyla yapılan bir şey olur ee, yani ben yok olmak yok olan biz C'lik tipi, antrenörlük tipi olarak görüyorum bunu. C'ye ee, baktığımızda e, işte e, Aykut Kocaman, Ertuğrul Sağlam hatta Mil takım teknolojileri Abdullah Avcı. Bunlar daha yeni anlayışın temsilcileri. Hani e, elbette e, kızma olacaktı ama böyle bağırma çağırma isyan Vurkır. Evet. <gülüyor> bunlar yani yok. Be, bir belgeseli çekilecek olursa o belgeseli de son imparator adı evet. verebilir miyiz? <gülüyor> son <gülüyor> evet yani bu çok Başka yalnız antrenörlerde fatih Terim'le de sınırlı değil Şüphesiz daha önce de Başka büyük Takımların da liderleri Büyük reisler Önderler filan Gördüğümüz, görmeye alışık olduğumuz da bir şey ama bu kültürün de kesinlikle değişmesi ve böyle bir devrinde kapanması gerektiğine canı yürekten inanıyorum yani kendi payıma. Yani şey de çünkü bütün futbol içindeki işte fair play şeyine de aykırı yani orada seyirci i̇şte galene geliyor futbolcular sinirleniyor hakem baskı altında kalıyor yani müthiş bir şey oluyor tabii müthiş bir çatışma <gülüyor> kültürü işte siyaset Türkiye'nin siyasi, Türkiye evet. siyasi evet, kültürünün evet, tabii, bir yansıması gibi olacak işte yani evet peki kendi hani, şey olmadan da belki hani Fatih Terim stilinin bir parçası oluyor ama ona gerek kalmadan da hani şey olarak taktik ya da yaptıkları açısından başarılı zaten hani böyle bir şeye gerek de var mı? Yok elbette yani Mesela Taktik müdahale açısından Herhalde şeydir Bu sezon Avrupa'daki en İlginç teknik adamlardan biri yani Maçların gidişatına göre Çok kritik müdahaleler yaptı Real Madrid maçlarında bile gördük bunu hani Bir iki müdahale maçın birden seyri değişiyor Hareket geliyor Ama işte Yeni doğrusu şey Çok olumsuz Evet, peki konuşmaya devam edeceğiz Bunları da tabii çaresiz olarak. Ben peki. şimdi maskemi takayım ve evet, de. devam edeyim. <gülüyor> Size de yol atıyorum. Teşekkürler. Ben de bir Fatih maskesi rica ediyorum artık. İyi yayınlar. Teşekkürler. Alp Spor. Evet, sonuna da gelmiş bulunuyoruz bu şekilde bu programında. Programı kapatmadan önce iki şeyi hatırlatalım. Biri bu festival var yarın, Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği'nin öncülüğünde. Biz kalktık, dünyayı da ayağa kaldıracağız. Parkımız için, meydanımız için, eşit Taksim için diye bir sloganla da yarın numartesi 11'den 18'e kadar devam edecek bir şenlik var. Jonglörler, sokak müzisyenleri ve performanslar ardından da 18'de konser var bulutsuzu gözlemi Taner Öngür ve Avam, Yaşar Kurt Yasemin Muri, büyük ev Abluka'da Korhan Futacı ve Kara Orkestra Sattas Regi Band Karnaval İstanbul, Luksuz Yolda, da İsyan grupları ve onun yanı sıra da gün boyu sürecek etkinliklerde de performans sanatçıları çıplak ayaklar kumpanyası, Antegre sokak tiyatrosu, kabile jonglör ekibi, Candan Baş dans sanatçısı ve İlker Çetiner pandeyim sanatçısı da yer alacak. Bir de sokak müzisyenleri de eşlik edecek büyük bir şey var. Hedef eşit Taksim. bunu belirtelim önemli. Bir de pazar günü de emek sineması ile ilgili olarak bir eylem var. Eylem. Yani saat dörtte geçtiğimiz hafta sonu olduğu gibi tekrardan emek severler ve sinema severler buluşacakmış. Evet bu ikisini de haberini de verip bitirelim. Ee, son olarak size bir müzik olarak Dün, gene dünden kalma bir anma Olayı var. Hayır bugünden aslında. Yok dün. <gülüyor> Karar veremedim bir türlü. Dün 1977'de bugün Fransız şair, senaryo yazarı, yazar Jacques Prévert e, hayata veda etmişti. Fransa'nın genel popüler kültürünü çok derinlemesine etkileyen şairlerden biri. Onun e, çok iyi bilinen Le Fauve Mort sonbahar yaprakları e, şarkısını da Yves Montand, yani onun sözleri ona ait, e, Pierre Kozma'a ait de bestesi e, şarkıyı Yves Montandan dinleyeceğiz. Le Fauve Mort. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui Les feuilles mortes se ramassent à la pelle Tu vois, je n'ai pas oublié Les feuilles mortes se ramassent à la pelle Les souvenirs et les regrets aussi Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide dans le tu vois tu n'es pas oublié la chanson que tu me chantais C'est une chanson qui nous ressemble toi tu m'aimais et je t'aimais Nous vivions tous les deux ensemble toi qui m'aimais Moi qui t'aime, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants. Did you need C'est ce qui saigne Tout doucement Sans faire de bruit Et la mer efface sur le sable Mais pas des amants Mais